الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أستعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي الرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 kıymetli Muhsin ağabeyimize garkay gark rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Bu mübarek insan, Türk milletinin İslam'a hizmetlerini öne çıkarırken asla kafatasçılık yapmamış, ırkçılık yapmamış, asabiyet yapmamış, Türk İslam kelimesini de telaffuz ederken Türk'ün İslamiyete hizmetlerini öne almış ve Hoca Ahmet Yesevi Kaddesallahu Asir o Hazretleri Evliyaullah'ın reisi Türklerin atası o mübarek zatın tarikatı ile Müslüman olan, İslam şerefiyle müşerref olan milletleri öne almış Hanefi mezebimizin ve nehirde tesis edilen Maturidi akidemizin, Ehli Sünnet'in en büyük kanadı kolu olan Maturidi akidesini öne almış ve bu mülahazalarla Türk milletinin yeniden birleşmesini, özellikle Rusya'nın elinden kurtulan Türkiye Cumhuriyetlerin yeniden İslam'a dönmesi, cehaletten kurtulması ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin açtığı çığırın yeniden tecdidi ve tesisi için gayret etmiş, derdi din olmuş bir ağabeyimiz idi. Zaten onu diğerlerinden ayıran, e, Kafa tasçılardan, ırçılardan ayrılmasına sebep olan da İslam'ı ve ehli sünneti öne almasıydı. Ben bunun yakın şahitlerinden, kendisiyle saatlerce, defalarca oturmuşum. Kaç kere evime gelmiş, gecenin saat ikisine üçüne kadar 28 Şubat sürecinde bize abilik yapmış, destek olmuş, akıl vermiş. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin en sevdiği, en çok değer verdiği siyaset adamlar içerisinde Muhsin Efendi beni hiç üzmemiştir dediği tek müstesna şahsiyettir. Çünkü Muhammed Efendi Hazretleri gibi zatlar nefisleri için bir şey istemezler. Allah için, din için, vatan için, ehl-i sünnet için bir şey isterler. Bu noktada da Muhsin Abimiz rahmetullahi aleyh efendim üstadımız hazretlerinin istişarelerine diğer ulema ve meşayihin de istişarelerine riayet etmiştir. Mesela Erbakan hocamızın hükümetinin gen soruyla devrilmesi planlandığında 28 Şubat sürecinde FETÖ'sünden Birçok cemaatler, isimlerini saymayayım, hepsi Muhsin abi aramış. O zaman Muhsin abinin 8 milletvekili vardı. O 8 milletvekili de orada e, düşmesine rey verse hükümet düşecek. Herkes telefon ettiği halde üstadımız Hazretleri işte Muhsin efendi sen orada Müslümanların bir e, birliği var. E, bunu bozan sen olma. Bunu yıkan sen olma dediğinde Zaten Muhsin ağabeyin de görüşü o yönde olması hasebiyle diğer cemaatlerin e, işte darlanıyoruz, sıkıntı çekiyoruz, işimiz gücümüz ters gidiyor falan bu hükümetin düşmesi lazım. FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nde manşet yaptığı gidin artık yeter falan hürriyetlerle aynı ağzı kullandığı dönemlerde Muhsin Abi Müslümanların direği olmuş, dayanağı olmuş, kuvveti olmuştur. Hızır Efendi rahmetli şehit edildiğinde, 28 Şubat sürecinin en e, efendim sert döneminde bir gece bizim evde sabahladık. Tabii kendisinden hep fikirler sorduk, istişareler yaptık. O zaman zor zaman sonra bizim çavuş başındaki külliyemize el kondu. hala da geri iade edilmedi. Allah'ım iadesini nasip eylesin. Amin. Yani tabii zulüm bitmedikçe... Haklar iade edilmedikçe, adalet tesis ve temin edilmedikçe, Allah'ın yardımı gelmez. Yardım da gelmiyor zaten. Devamlı yardım çekiliyor ve maalesef maddi-manevi sıkıntılarımız artarak devam ediyor. Çünkü hak, adalet yerine gelmiyor. O zaman da herkes korkmuş. Tabii maalesef askeriye marifetiyle çevik bir döneminde Külliye işgal edilmiş, hâlâ da o işgal sürüyor. Milletin yardımlarıyla, efendim, cami olarak, Ahmet Yesevi camisi olarak, vakfımızın kararında Ahmet Yesevi camisi olarak yapılan yer, maalesef bugün ezanla, kâmetle, namazla anılmıyor ve orada Allah'ın adı anılmıyor. O zaman dedik ne yapalım, ne edelim? Her yer abluka, bütün silahlı askerler çevirmiş vaziyette. Muhsin rahmetullahi kalktı, dedi ki gidelim, dedi orada bir öğlen namazı kılalım. Bizi çok ödümüz koptu. 28 Şubat adama süngüyü göstermişler. Ne cesaretli adamdı ya, öyle cesaretli siyasetçiler. Nerede? Tamam dedik, sen bizim başımıza geçersen gideriz. Gittik orada işte Muhsin adamlarıyla falan. Birkaç saf cemaat yaptık öğlen namazında, böyle bizi bakıyorlar, ediyorlar. Müslümanların kendi paralarıyla, Allah'ın evi olarak yaptığı yerde efendim yine de bir açılış yaptı, bir fekki mühür yaptı, orada mübarek girdik, cemaatla namaz kıldık. Böyle bir nümayiş oldu Allah için, Allah'ın evinin muhafazası için. Kim cesaret edebilir o zaman? Herkes kaçıyor, kimse yok. Gelmiyor, beni de ondan sonra hapse attılar zaten, 2000'de. Onun için Müslim abinin yeri farklı, tasavvuf ehli, zikir ehli, ibadet ehli mefkûresi İslam'ı dünyaya hakim kılmaktır. Mefkûresi budur. Her Müslümanın mefkûresi bu olmalıdır. Bizim davamız, ecdatımızın davası, Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, daha geri gidersek Alparslanların davası, İ'lâ-u Kelimetillah. Türkçe'de bu biraz tersten kullanılıyor. i̇lâ Kelimetullah deniyor. Tabi Arapça düzgün ifade ediyor. u Kelimetillah. Allah'ın kelimesinin, dininin davasının yüceltilmesidir. Biz dinimiz için yaşamalıyız. Allah Teala bizi İslamla aziz kıldı. Biz izzeti, şerefi, Allah'ın dini olan İslam'da ararız. Ne yaptı İslam? Kureyş'in ki ırkçılığın en büyük damarı Araplardadır. Yani Arap ırkçılığı kadar dünyada kimse ırkçılık yapamaz. İşte bazı rejimleri, bütün ırkçı rejimleri biliyoruz. Yani soylu sülaleden, Kureş'ten gelen Ebu Cehil'i hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve amcası olan Ebu Leheb'i İslam ne yaptı? Perişan etti, rezil etti, şerefsizliklerini ilan etti. Hazreti Kur'an onlar hakkında nazil oldu. Tevbet ya da Eblehe sure nazil oldu. Ebu Cehil'in ne kadar şerefsiz olduğunu izhar etti İslam. Ama İslam ne yaptı? Fars milletinden olan Selman-ı Farisi'yi, Habeşli'den olan bilal Habeşi'yi, köleyi, Rum'dan olan Suheyb-i Rumi'yi aziz etti, yüceltti. Çünkü mühim olan itikattır. Efendim, Selman-ı Farisi, Radıyallahu Teâlâ'nı, muhacirlerle Ensar, Kapşamadı. Muhacirler bizden dediler, Ensar bizden dediler. Muhacirler Selman bizden dedi, Ensar Selman bizden dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tartışmaya şahit oldu. Çıktı mübarek, hane saadetlerinden. Selman minne ahlel beyt. Selman bizdendir, benim ehli hepinizden üstündür dedi. İslam bu. Onun için Selman Farsi radıyallahu teala şu beyti söylerdi. Ebil İslamu la'eb eliy siwahu iz iftahru Kaysin Babam İslam'dır. Atam da İslam'dır, soyum da İslam'dır. Benim İslam'dan gayrı tanıdığım babam yoktur. Araplar kaç kabilesindenim? Öbürü çıkıp Temim kabilesindenim, Kureş kabilesindenim diye iftihar ettikleri zaman ben de Fars'ım, Pers'im demeyeceğim. Ben İslam'ın evladıyım diyeceğim. Onun için Selman-ı Farisi radıyallahu anh sahabe arasında çok büyük olmuştur. Nakşi tarikatı, yani Ahmed Yesevi Hazretleri de o ekolden geliyor tabii. O silsile Selman-ı Farisi radıyallahu gelmiştir. Hem zahiri ilimlerde zirvedir, hem de tasavvuf yolunu sahabe arasında nakleden iki zattan biridir. Yani biri Hz. Ali Efendimiz tarafından gelir, diğeri Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den gelen yol, Selman Farisi'den geçer. Radıyallahu Teala. Onun için, rızeti İslam'da ararsak, Allah bize şeref verecek. Gayrısında ararsak, Allah bizi zelil eder. Şimdi bakın, bir hatkerim okudum. Bu hatkerimesinde Rabbimiz Tebaraka Taala Nur Suresi olacak. İki şeyi istiyor, üç şeyi söz veriyor. Bugün Kudüs'ü de burada tahlil edelim. Türkiye'nin düştüğü zillet durumunu da göz önünde bulunduralım. Bütün dünya üstümüze çullanıyor. Suriye'nin durumu da bunda, Filistin Gazze'nin durumu da bunda, Yemen'in durumu da bunda. Irak, İran hepsi bunlar. İslam geçinenlerden bahsediyor. Yani Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, Kanada'dan bahsetmiyor. Çünkü halkının ekseriyeti Müslüman olan milletler niçin böyle zilletteler? Niçin aziz olamıyorlar? Niçin itibarlı olamıyorlar? Paralarının değeri niçin her gün düşüyor? Niçin... Dünya üzerindeki bütün horlanmalar, dışlanmalar, katliamlar, iç savaşlar, dış savaşlar bunların kafasında patlıyor. Bunu araştırmak lazım değil midir? Bunun sebebini sormak icap etmez mi? Niye geçmiş büyüklerimiz aziz oldular da biz zelil olduk? Bu iş Türklükten olsaydı biz de Türk'üz. Fatih de Türk. Niye Fatih aziz oldu da biz zeliliz? Bu iş Araplıkla olsaydı, tamam mı? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın çoğu Arap'tı. Ama onlar azınlıkken, Mekke'de horlanırken, dışlanırken Medine'ye iclet ettiler, İslam devletini kurdular. Ve 5-10-20 sene içinde ne Kisra kaldı ne Kayser kaldı. O zamanın iki süper gücü yerle bir oldu. Onlar bu izzeti nereden aldılar? Peki şimdi Araplar niye zelil? Araplar niye zelil? Niye hakır? 200 milyon Arap aleminin mahalle kadar hükmü var mı? 200 milyon Türk aleminin mahalle kadar hükmü var mı? O zaman demek ki Araplıkla Türklükten olmuyor. Neyle oluyor? İman, ameli salih ve ihlâs. Bunlar kimde varsa, Allah onları azedir. Araplar bunu yüz iki sene yaptılar. Bin küsür senedir de İslam'ın sancaktarlığını Türk milleti nasip oldu, aldılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları methetmiş idi. Ve tüfti İstanbul mutlaka afet olacak emir, الْاَمِيرِ اَمِيرًا لَنِعْمَ الْجَجْسِ Komutanları ne güzel emir, orduları ne güzel ordu. Bu Türk ordusudur. Ya e, o zamanki ordu. E tamam, bak met edildi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u Araplar fethedecek dedi mi? Ne buyurdu? Fetheden emir ne güzeldir. Allah Rasûlü onu met etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hep önceden kayıptan haber ver. Ya şimdi dünyanın sonunda detçal çıktığında, Hazreti Mehdi'yi Kudüs'te sıkıştığında yine Hazreti Mehdi'nin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Ehl-i Beyt'ten olacak. Hazreti Mehdi'nin imdadına nereden ordular gelecek? Horasan'dan gelecek. Horasan neresi? Türkistan, Türkmenistan tarafları. Tabii büyük bir coğrafya Horasan deyince. Mavara, nehir bölgesi Semerkant Bukharalar buna dahil Semerkant Khorasan'dandır. Hadi kitaplarda bu Efendim kesin sabittir mesela ne buyuruyor bu idakü raat min mi Evet Horasan'dan gelen siyah sancakları gördüğünüz zaman bu ve ben ''Kar yağmış da olsa, buz yağmış da olsa, karın üstünde emekleyerek, sürüklenerek de olsa o orduya karışın.'' ''Feynne Allah halîfetellâhi'l-mehdi.'' Bu Ebu Davud hadisidir, sahih. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım o sancaklarla Horasan'dan gelecek. Onun için bu milletin başında da çok hizmeti geçmiştir, sonunda da çok hizmeti geçmiştir. Türk milleti azizse izzeti İslam'dan almıştır. Arap milleti azizse, İslam'dan almıştır, almışsa azizdir, almamışsa zelildir. Durum bundan ibarettir. Fezleke meydandadır. Aksini konuşan, delil getirmesi lazımdır. Böyle bir şey yok. Hazreti Ömer Efendimiz, Radıyallahu Teala, Kudüs'ü ettiği zaman, Şehre girerken savaşlarında girmedi, barış ettiler, anahtarları teslim ettiler. Hz. Ömer Efendimiz'in yolunun sağına soluna en güzel kızları, efendim, işte Rum kızlarını vs. süslediler, püslediler, yolunu kenarına dizdiler, güllerle, şeylerle falan karşılama yaparak hani acaba bir kıza bakar mı bir kadına meyleder mi falan hesap. Ondan sonra Kudüs'e girecek o zaman orduların komutanı Ümmetin Emini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu teala geldi. Baktı Hz. Ömer Efendimiz yaya geliyor. Deveye de köle binmiş. Şimdi dedi ya Ömer Burada Rumların uluları, Kudüs'ün, Şam'ın, o zaman eyalet olarak Şam deniyor da, şimdiki Şam'ın merkezi değil, Kudüs de Şam'a dahil. Bütün devlet ricali işte seni karşılama, istikbale geldiler ve sana e, anahtarları teslim edecekler. Sen böyle yalın ayak yerde gidiyorsun, ondan sonra bir de önüne su geliyor, dere geliyor, ayaklarını, efendim, Toplayarak seni, elbiseni toplayarak sudan geçeceksin. E bütün millete böyle bir durum hoş olmayacak. E ne yapalım dedi, sen ne demek istiyorsun? E dedi ki yani, senin ben adaletini biliyorum. Nöbet sırası köleye geldi. Diyelim iki saat o biniyor, iki saat köle biniyor, Hazreti Ömer yaya gidiyor. Böyle bir devlet reisi var mı ya? Bu İslam adaleti bu. Kölelik, cariyelik meselesi. Cahiyet döneminden intikal eden bir mesele. velakin İslam'da da savaş esiri olarak köle ve cariye olanlar hakkında ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İhvanüküm havelüküm <gülüyor> ce'alehumullahu te'hdeydiküm. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bunlar sizin elinizin altına verdi. İslam'ı öğretesiniz. imana getiresiniz. Güzel ahlak sergiliyesiniz. Onları zorlamayıp teşvik edesiniz. Onlar sizin güzel ahlakınızı görerek... İslama gelsinler, cennete girsinler ve böylece dünyada da azat edesiniz, sevap kazanasınız, hürriyetlerine kavuşturarsınız. Feme <gülüyor> kene, akhu fel yutam ve ma elmez. Elinin altında köle cariye gibi biri bulunan sahabeme söylüyorum: Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Hangi kumaştan giyiyorsun? Kölene o kumaştan. Hangi yemekten yiyorsun? Yanda köle ise o yemekten. E bunun köleliği kaldı mı şimdi? Adam çalışacak, çabalayacak, para kazanacak, o orada oturacak, aynı yemekten yiyecek. Ondan sonra da her vesileyle köleleri azat ettiler. O insanlar İslam'ın güzelliğini gördüler, İslam'a girdiler. Ve bugün bize din ulaştıysa, birçok hadis alimi, Buhariler, Müslimler vesaire gibi, Ebu Hanife Efendimiz, Hanefi fıkhı, Şafii fıkhında birçok ulema hep mevalidendir. Mevaliden ne demek? Müslümanların azat ettiği köle ve cariyelerin evlenen, köle ve cariyelerin çocukları, azatlılar. Azatlılar okudular, hadisler yazdılar, tefsirler, fıkıhlar yazdılar. Çünkü neden? Onlar İslam'ın güzelliğini anadan babadan görmekten daha ziyade gördüler, sahabede gördüler, asıl saadette gördüler. Ve onların çocukları da bu sevgiyle, bu muhabbetle İslam'a hizmet ettiler. Şimdi bu Bedi Hazretleri ne diyor? Yani yine saati doldurursunuz. Şimdi nöbet kölenize gelmişse de siz ona borçlu olun. Şehre girerken siz devenin üzerinde, atın üzerinde neyse girerseniz bir itibarımız olur. Yani Emirül Mümin'in gelmiş Medine'den, İslam Devleti'nin başı bir itibarımız olur. Sonra dönüş yolunda falan ee, diyelim ki buradan bir saat kölenin alacağı oldu. Dönüşte de onu, siz yine yaya yürürseniz de öteşirsiniz. Köle de bundan rahatsız olmaz, razı olur. Olmaz mı? O da sıkılıyor yani Hazreti Ömer yaya gitmesini ister mi? Ama emir demir keser. İslam'ın adaleti var. Döndü Ebu Ubeyde Hazretlerine Hazreti Ömer Efendim. Ne dedi? Ya Ebu Ubeyde dedi. Niyetin iyidir biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için... لِكُلْ ve اَم۪ينٌ وَاَزِي الْاُمَّتِ اَبُوا عُبَيْدَ تَبْنُ الْجَرّٰهِ Her ümmetin güvenilir bir kasası vardır. hazineyi teslimet teslim et, korkma! Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde'dir. Bu hadis olmasa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni sevmeseydi, ben şimdi sana çok farklı bir muamele yapardım. Ama Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli adamısın, bu teklifi de duymamış oluyorum. Duymamış oluyorum. Biz şu söz, altınla da yazılsa az, pırlantayla da dizilse az, zümrütle yakutlarla bezense az, sözlerin şahına bak. نَحْنُ قَوْمٌ Allahu bil İslam. فَيْذَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اَذَلَّنَ اللّٰهِ İşte bütün İslam coğrafyasının fezlekesi burada. Ey Ebu Beyde, Biz cahiliyet toplumuydık. Çok itibarsız durumdaydık. Dünyanın o zaman süper devletleri vardı, Kisralar, Kayseriler vardı. Biz Mekke'de bir avuç azınlık gidik korkular içinde yaşıyorduk. Yağmalara maruz kalıyorduk. Diğer Arap kabileleri bile bizden güçlüydi. Ha! Biz öyle bir toplumuz ki Allah bizi İslam'la aziz etti. Yani Allah bize şerefi İslam'ı vererek verdi. Eğer biz izzeti, itibarı ve şerefi İslam'dan gayrında ararsak yani Postumuzda, kürkümüzde, paramızda, arabamızda, devemizde, devenin üstünde binmemizde, maddi imkanların genişliğinde ararsak Allah bizi alçak eder dedi. İslam bize ne diyor? Adaletli olun. Kur'an bize ne emrediyor? Adaletli olun. Şimdi kölenin sırası gelmiş. O sıra nöbet ona rastladı. O devenin üstünde girecek şehre. Ben de yayan gireceğim. Var mı diyeceğim? Yok estağfurullah. Hadi bakalım. Mübarek başın önüneydi. Ne sağa baktı, ne sola baktı. Efendim, Allah'ın verdiği İslam'ın izzetiyle, şerefiyle yayan vaziyette... Kudüs'e girdi ve heyet Kudüsün anahtarlarını ona teslim ettiler. Ederken de dediler ki bize kitaplarımızda geçmiş kitaplarda Tevratta İncil'de Hazreti Ömer'in bahsi var. Kur'an'da da bu zikrediliyor. Yalıke <gülüyor> meseleün fit Tevrata ve meseleün fit İncil. Habibimin ashabını Tevratta şöyle anlattım, İncilde böyle anlattım diye Fetih suresinin son ayeti bundan bahseder. Biz kitaplarımızda Kudüs'ü teslim edeceğimiz zatın sıfatlarını biliyorduk ve baktık, bekledik, gözledik. Ne zaman ki gördük, sen yayan geliyorsun, köleni bindirmişsin, sen tevazu içindesin, sen hiçbir kadına bakmıyorsun, kıza bakmıyorsun, sağına sonuna bakmıyorsun, tevazu içinde başını yere eğmişsin Allah'ın nimetine şükür için, Kudüs-ü Şerif'in fethine. Evet. İşte bu anahtarları bizim sana vermemiz emrolunmuştu kitaplarımızda. Bu tarifler sana uydu, buyurun, kabul edin. E şimdi, bu ruh nerede? Bu şöğür nerede? Herkes kürkü paradar arıyor. İtibarı, izzeti, şerefi kürkte arıyor, parada arıyor. Güçte arıyor. Kalabalıkta arıyor, çoklukta arıyor. İrkta arıyor, kabilede arıyor, bulamazsın. Öküzün altında burak, buzak, bekleme, be bekleceksin Kustanaya uğrasın. Hadis-i Kutsi'de ne buyuruyor? İni wa ta'atül güzze fi ta'ati ve ta nafs yatlubuna fi a'babul umra. Fakat ne ciddiye? Güzeti şerefî itbarı ta'ata ibadete bana kulluğa koydum. İnsanlar onu nerede arıyor? Kralların, padişahların, ağaların, paşaların kapılarında arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Ben oraya koymadım ki. Onun için yanlış adreslerde dolaşıyoruz. Eski itibarımızı arıyoruz. Ama eski itibarımız hamasetle, biz büyük ecdadın torunlarıyız demekle, efendim, Hasebimizle, nesebimizle, soyumuzla, sopumuzla bize geri verilmez. Geçmiş büyüklerimizin yolunu izlersek, Allah bize aynı yardımı gönderir. مَا أَصْلَحَ اَوْوَلَ الْمَّةِ يُصْلُ Bu ümmetin başını ne düzelttiyse, sonunu da o düzeltir. Evs ve Hazret kabileleri kabilecilik yapmıyorlar mıydı? 120 sene savaş yapmadılar mı? Boğaz gününde bütün liderleri öldürülmedi mi? Tam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine'yi teşrif etmeden önce. E, o liderlerin gitmesi de Allah'ın bir nimetiydi. Arapların o rüesası bir münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül kaldı. Onun dışında bütün liderler o savaşta, kabile savaşında gittiler. Allah Teala Habibine hazırlık yapıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ki geldiğinde direnişle karşılaşmasın Medine'de. Medine'deki kafaları Allah kırmıştı. Bir münafık kalmıştı. O da bayağı bir karıştırdı, etti, eziyet etti ama o da İslam'ın devletine, izzetine mani olamadı. E şimdi ümmetin başını ne düzeltti? Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarın. Ve mâ Peygamberim ne verdiyse onu alın. Yani sünnetlere ittiba edin. Hadis-i şeriflere iman edin. eli sünnetten ayrılmayın. Ve me bir ve belirdikten sonra Resûlümün karşı şıkkında duran ve müminlerin gittiği eli sünnet vel cemaat topluluğunun sahabe cumhurunun ondan sonra tabiîn tebeî tabi'nin itikatlarından ayrılıp başka yola gidenleri dünyada o bidate o dalalete yönlendireceğiz ahirette de vesûlî cehennem cehenneme girdireceğiz. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala ne emrediyor ve ne'z-sıratı'l-mustakîme fettebî'ûhu ve lâ tettebî'us-subule <Sessizlik> fetetarraqakum 'alâ işte bu benim dost doğru yolumdur. Bir çizgi çizdi ortadan, bu cennete gider. Cemaat yoludur. Bunun kenarında dolu yollar var. Eğri büğür, eğri büğür. Hepsi cehennem yoludur. Yola uyun, yollara uymayın. Yollar sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürürler. Bu ayettir. Biz bu hangi yola uymamız gerektiğini araştırmayacak mıyız? Elhamdülillah araştırmaya lüzum kalmadan... Allah'ımızın inayetiyle, ihsanıyla, Ehli Sünnet ve Cemaat itikad üzere doğduk, yaşıyoruz. Allah ölene kadar devam etmeyi nasip edersin. Şimdi ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an ayetleri, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri, sünnet seniyeleri ve beyanları düzeltti. E sonunu da o düzeltecek. Peki şu kadar öneri var. Şu İslam coğrafyasında işte, Yahudiden nasıl kurtulacağız? Filistin'i nasıl kurtaracağız? Amerika'nın, Rusya'nın zulmünden, eziyetlerinden, basılandığından, süper güçlerin esaretinden nasıl kurtulacağız? Kendi memleketlerimizde müstemleke olmuş durumdayız. Suudi Arabistan'da kabile devleti var. Orada efendim atamaları Amerika yapıyor. Efendim birçok Arap ülkesinde Yahudi lobileri, Mason locaları efendim cirit atıyor. İstediğini indiriyor, istediğini kaldırıyor. Bu ne rezilliktir? Şu kadar öneri duyu, televizyonlarda açık oturumları mümkün mertebe takip ediyorum. Bir tanesi Kur'an'a, sünnete dönelim diyeni duymadım daha. Bugüne kadar hiç duymadım. Yahu reçete ortada, denenmiş ve izlenmiş ve kurtuluşa çıkarmış bir yol varken bu yolu bırakıp da dağdan bayırdan vurup da tehlikeye kendimizi atmağa ne gerek var? O da çıkmayacağı kesin. Yani Hazreti Ömer 40. Müslüman. Allah Celle Celalhu Hazreti Ömer'le İslam'ı aziz kılmış. Hazreti Ömer de ne diyor? Beni İslam'la aziz kıldı diyor. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? diyor? İki amrın biriyle İslam'ı aziz eyle. Dua Ebu Ceyle tutmadı. Hazreti Ömer efendimize tuttu çünkü onun kabiliyeti buna müsaitti. Radiyallahu Teala ve 40 kişiyle İslam'ı ilan etti, namazları cemaatle Kâbe'de açıkça ilan etti. Şirkin en azılı döneminde sonra hicret farz edildi, hicret ettiler. Maddi manevi sıkıntılar çektiler, fedakarlıklar yaptılar. İlk başta Habeşistan'a hicret edildi, sonra bir daha bir Taif'e Habeşistan'a gittiler. Habesistan'da kimisi vefat ettiler. Biz gittik geçen ziyaret ettik. Hayder'in Hocahmet Nesevi Derneğimizin orada açtığı Kur'an medresesini açtık ve Necâşî Hazretleri'ni ziyaret ettik, vefa ziyareti yaptık. O yollarda ne çileler çektiler. Ondan sonra tekrar döndüler, Medine'ye icret ettiler. Evlerini terk ettiler, mallarını terk ettiler. Kimisi eşinden ayrılmak zorunda kaldı, Müslüman olmadığı için. Kimisi çocuğunu bırakmak zorunda kaldı. Ama dertleri, davaları din idi. Mevla'nın rızasını tahsil idi. Ve Allah onları aziz etti. Onlara bir devlet verdi. Çünkü neye bağladı bunu Mevla? İki şarta bağladı. Şimdi okuduğum ayeti kerime geliyor. Allah size söz verdi. İçinizden iman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. İki tane şart koşuyor. <gülüyor> Ellezin amenu Bir defa iman. İman ne demek? İnanmak. Neye inanmak? Amen altı esasa inanmak. bunun da yüksek derecesi yakin. Ona ikan deniyor, iqan. Çünkü ayet-i kerimede ne vuruyor? Ve bilahiratihum yuqinuun. Onlar ahirete inanırlar buyurmuyor, yakînen inanırlar buyuruyor. Yani ne demek? Gözüyle görmüşten daha ileri derecede. Peki gözüyle görmüşten ileri derecede imana sahip olan kafirden korkar mı? Aç kalacağım diye rüşvet alır mı? Çoluk çocuğumu iyi geçindireyim diye faiz yer mi? Adaletsizlik eder mi? etmez. E bunların hepsi bizim toplumumuzda var. E iman, iman edenlere söz veriyorum diyor. Ama imanı da ne diyor? Şüphesiz olacak. Görür gibi olacak. Sağlam olacak. Helakını üç sebebe efendim. Acizane yani. Bu kadar ayet hadis gördüğüme göre bir toplayacak olursam üç sebepte görüyor. Niye helak oldu bu ümmet, zelil oldu bu bed? Birincisi yakında zafiyet. Yani şüphesiz iman zayıfladı. Bu kesin. Çünkü bu kadar haram şüphesiz inanan bir toplumda cereyan etmez. Zaten bir kısmında iman da hiç yok. Ne Kur'an, ne şeriat, ne sünnet, ne el üstü, adam inanmıyor. İkinci bela, niyette fesat. yakında zaaf, birinci bela. Niyette fesat, bozukluk. Niyetler bozuk. Adam bir işe Allah için giriyorum diyor, bir de bakıyorsun menfaata çevirmiş. Ya bunu medrese açanda da var bu bozukluk. Bazı kısımları için konuşuyorum, genellemiyorum. Efendim Allah yolunda talebe okutuyorum diyen de de oluyor. Efendim bir dernek kurup başına geçen de de oluyor veya üyesinde de oluyor. Vakfında da oluyor. Efendim bundan yukarı doğru git. Partisinde de oluyor, pırtısında da oluyor. Niyette fesat. Sen niçin... Bu hizmete talip oldun. Vatana millete hizmet. El üstünde te hizmet. E ne zaman imkanlar arttı? Efendim. Zenginlik vesileleri çoğaldı. Sen de bu şuur kalmadı. Fesat ne demek? Bozgunculuk. E ihaleye fesat oradan geliyor. Toplanan paraların yerine harcanmaması, fesat. Ama bu nereden diyor? Niyette bozukluk var. Baştan Allah için başlansa bile, sonradan dünya insanları ne yapıyor? Niyetini bozduruyor. Bu da ikinci fesat, helak sebebi. Üçüncü helak sebebi, amelde riya. Bir şey yapan da gösteriş için yapıyor, desinler, beğensinler için yapıyor. Bunun için yapmasa da bu niyet, bu görüş, bu haram içine karışıyor ve böylece bir şey görünüyorsa, beğeniliyorsa, takdir tebrik topluyorsa, peşinden de bir menfaat devşiriliyorsa o işte herkes mevcut oluyor ama sırf Allah için olan fahri ve hasbi hizmetlerde maalesef adam bulunamıyor. Ben 40 senedir bilfiil fiil İslami cemaatlerin içindeyim. Yaşım çok fazla olmamasına rağmen. Yani 10 yaşımdan sonrası kesinlikle beynimde. Ve eskiden gördüğüm hasbili, eski cemaatlerde gördüğüm ihlası, eski Müslüman kardeşlerde gördüğüm irtibatı, Birbirine maddi manevi yardımcılığı, misafir etmeyi, evine almayı, arabasına bindirmeyi, sohbete getirip götürmeyi veya başka hizmetler görmeyi şu anda asla görmüyorum. Ki hemen hemen bu işlerin merkezindeyim yani. En iyi camiaların içindeyim. değil velakin acayip azalma görüyor Eğer orada bir resim varsa, o işte bir itibar varsa biri görecek, biri edecek, biri beğenecek. Ondan sonra da ondan senin bir işin, karın menfaatin dönüşecekse çok insan görüyorum. Sırf Allah için olan işlerde çok az insan görüyor. Bu ümmetin helakına sebep ol. Çünkü Mevla buyuruyor ki bu dünya benim. Mülk benim. Yani her Müslüman bunu okuyor. Lahül mülkü ve lahül hamd. Uzun kelimeyi tevhidin uzunu bu. La ilaha illallah vahdehu la şerikele. Bunun devamında uzun kelimeyi tevhidin, kısa kelimeyi tevhid. La ilaha illallah. Uzunu hangisi? Vehdehu tek oldu. La şerikele. Hiçbir ortağı olmadı. Peki. Ortağı olmadığına inanmak farz olduğu gibi, aksiniye inanan kafir olduğu gibi, لَوْلْمُلْكُ mülkü mülk O'na mahsustur'a da. inanmayan kafirdir. Peki, mülk O'na mahsustur ne demek? Amerika'da Allah'ın, Celle Celal, Kanada'da Allah'ın, Yedi kıtada da Allah'ın, Yedi okyanusta Allah'ın, Gökler de Allah'ın, Celle Celal, Uzaylar da Allah'ın, Celle Celal. Bütün alemler 18 bin alem. Dünya sadece bir alem. Bütün alemlerin tapusu, tapu senedi Allah. Peki sen mülk ona aitse, mülkü kimden istiyorsun? İzzeti Devleti nerede arıyorsun? Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan, efendim, Avrupa Birliği'nden. E, mülk onların değil ki, sana versinler. Onlar da emanetçi. İstediğim onlardan alır, adam olsan sana verir. Bak mülk bana ait diyor. Şimdi bütün mülkler ona aitse istediğine verebilir mi? Ve, ve ala kulli şeyin kadir diyoruz sonunda. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şu anda istese Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabesine Kisra'yı ve Kayseri verdiği gibi Heleke Kisra ve feleke Kisra'bad. Kisra bitmiştir, bir daha kurulamayacak Pers imparatorluğu. Veleke Kaysar ve feleke Kaysar'bad. Rum İmparatorluğu, Bizans bitmiştir. Bundan sonra da bir daha toparlanamayacak. İşte Avrupa Birliği falan 40 tane, 50 tane, 100 tane devlete bölünmüşler. Asla o Bizans'ın e, efendim İmparatorluğu bir daha kurulamadı işte. Şam'da Kayser, Herakil helak oldu. Yani o devlet çöktü. O zaman genel merkez Şam'daydı. Ondan sonra da İstanbul'a kadar bu ecdadımızın eliyle fetihler tamamlandı. Hazreti Mehdi'nin eliyle Vatikan ve Roma fetihde nasip olacak inşallah. Bu tabi kıyamete yakın. Vaat edilmiştir. Hadis-i şeriflere iman edenler bunlara inanıyor. Ne gibi? Handek muharebesinde baltayı kayaya vururken sallallahu aleyhi ve sellem ateş çıkınca kıvılcım ne buyurdu? Rum İmparatorluğu'nun kulelerini, kalelerini gördüm. Onlar benim ümmetimin eline geçti bu. Münafıklar da gülmeye başladılar. Medine'de kendimizi zor savunuyoruz. Kafirler etrafı sarmış, hendek kazıyoruz, açtıktan karnına taş bağlamış. Bir de neden bahsediyor? Bizans İmparatorluğu. Ne alakası var sen Şam'a alacaksan? Bir daha vurdu. Kisra helak oldu. Kisra'nın bütün 14 ülkesi, Acem İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, 14 büyük şey, hükümdarlık idi. Hepsi benim ümmetimin eline geçecek. وَلَتُونْ فَقَنْنِ كُنُوزْ جُمَا فِي سَب۪يلِ Hazineleri Allah yolunda harcanacak, Beytülmalı ile hak olacak. Sahabeden suraka Hazretleri vardı. Evvelce hicret yolunda peşine düşen yüzde ve başına konan bedeli almak için. Orada onu serbest bıraktı, eman ver Sonra Süraka Müslüman oldu. Ne buydu Süraka'ya? Ey gidi Süraka, gün gelecek, Kisra'nın bilezikleri senin kollarına takılacak. Millet şaşırıyor, münafıkların gülmesi geliyor ya. Kisra'nın bilezikleri, Süraka kim ya? Radıyallahu anh. Ve Hz. Ömer zamanında Kisra'nın fetihleri yapılınca, bütün acem hazinesi Beytül Male Medine Emire geldirildiği zaman Surakay çağırın dedi. Çağırdılar. İki tane bilezik Kisra'nın taktığı en kıymetli mücevherler. Erkeğin takması caiz değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğu için bir taktı çıkarttı. Mucize yerine gelsin diye. Zinet için müsaade etmedi yani. Dedi ki tak bakalım ellerine taktı topladı milleti. Gördünüz mü Resulullah? Muhbir Sadık aleyhissalatu vesselam. Nasıl buyurdu ki Kisra'nın bilecikleri koluna takıldığı zaman ey suraka halin nasıl olacak? Çok mu iyi olacak? Şaşırdılar kaldılar. Ondan ileri geldi İstanbul Fethi olacak. O tabi bir zaman aldı. Asrı Saadet'ten. Ama o da tamamlandı. Şimdi Mehmet Görmez'in Hocası Said Hatipoğulları bilmem neleri. Peygamber gaybı bilmez. Haşa. Allah bildirirse bilir. E bildirdim diyor Kur'an'da. İlla men irtadamir rasul. Rasullerime razıyım onlara bildiriyorum diyor. Ayet bu. Efendim Kisra, Kayser imparatorluklar yıkılacak böyle hadis mi olur? E var. Çıktı hepsi. E İstanbul hadisi çıktı. İstanbul olmadan evvel, nerede İstanbul olacak? bu hadis uydurma diyenler vardı. Ama İstanbul fetholun onunalı yüzyıllar oldu. Dünyanın sonuna kadar Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber verdiyse hepsi olacak. Asla şüphe yok. Çünkü Allah'tan aldığı haberi bildiriyor. Senin elinde böyle bir hazine ve cevher varken, ayet ve hadis gibi bir define varken, sen ne işin var? Ha? Efendim gavurların projelerinden efendim onlara iştirak ederek izzet arıyorsun. Şu millete ve İslam'a geri dönelim arkadaşlar diyemiyor musunuz? Allah da izzetimizi, itibarımızı geri döndürsün diyemiyor musunuz? İşte ayet başta iman istiyorum diyor. E bu iman nasıl olacak? Güçlü olacak. Yakini olacak, sabah namazına kaldıramayan, zinadan geri durduramayan, rüşvet, ihtikar, haram, paralar yemekten insanı engelleyemeyen bir iman adama izzet kazandırabilir mi? Mülk benimdir buyuruyor. İki şart istiyorum. İman edeceksiniz, düzgün وَعَمِلُ السَّالِحَةِ salih. salih amellerde beş vakit namaz, oruç, hac, zekat ekseninde bunun teferruatı. İman şartları, İslam şartları. Zaten namazı düzgün kılanın haramlardan uzak duracağını inne الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ Namaz, fuhşu ve haramları engeller buyuruyor hakkıyla kılındığı zaman. Hakkıyla iman, hakkıyla amel-i Salih. İki şartı getirdiniz bir yerine. Getirdiyseniz Allah da söz verdi Allah sözünü bozmaz Celle Celaluhu Biz bile bir söz verdik mi ne kadar zararımıza, ziyanımıza olsa yakıştıramıyoruz kendi itibarımıza sözü bozmayı Kainatı yaratan söz bozar mı? Ne ihtiyacı var? Mülk benim değil mi diyor? Sen geliyorsun Filistin'de, Gazze'de sıkıştırılıyorsun Efendim, 5-10 milyonluk Yahudi, 200 milyon Arap'ın, 2 milyar Müslüman'ın ortasında devlet kuruyor. Ve o devleti büyüte büyüte büyüte Müslümanları itiyor, itiyor, itiyor. Şimdi de Gazze'den Sina çölüne itmeye çalışıyor. Her tarafa duvarlar çekiyor ve bu kadar İslam aleminde çıt yok. iman yok ondan. Yani bu kafirlerin Allah Teala ve kulubum şettâ, tasebum cemian. Yahudileri birlikte görsün ama asla bir değiller. Bak kulubum şettâ, kalpleri dağınıktır buyurduğu Yahudi milleti. Dünyanın en korkak milleti, dünyanın en cimri milleti. Çünkü hiçbir cimri cesur olamaz. Şecaatle sehavet müteradiftir. Her cesur cömerttir, her cömert cesurdur. Cimrilik, Kur'an'da cimrilikle damgalanmışlar. يَوَدْ دُحَاتُمْ لَوْا عَمَّرَ اَلْفَسَمْ <gülüyor> Kur'an diyor ki, Yahudilerin her biri bin sene yaşamak için proje yapar. Müslümanlarda öyle bir tuğle yok. Ben imanla öleceğimi bileyim, şehit olacağımı bileyim, hemen gitmek isterim. Eve gitmeden cennete. Ne zorun var dünyada biraz daha kalıp da, canımı mı kazıyacağım?'' Yedik, gö içtik, gördük işte. Hepsi aynı. Fazla da durmanın bir manası yok, hizmet edemeyeceksin. Bizim bin sene yaşamaya göre bir projemiz var mı? Ama Yahudinin var. Onun için cimridirler, sıkıdırlar. Cimri de ne demek? Eşittir, korkaktırlar. Bunlar nasıl yendi bu Arapları, ben anlamıyorum. Bunlar ne kadar iman zafiyetine düşmüşler ki yenilmişler? Arapları derken bütün Müslümanlar yenilmiş olduk yani, onların zımnında. E Mevla buyuruyor, Sen, sana Allah Teala Amerika'yı vaat ediyor. Nasıl ki Kisra'yı vaat etti oldu, Kayseri vaat etti oldu, Kostantiniyeyi vaat etti oldu. Şimdiki işte Roma'yı vaat ediyor, Konstantiniyye'yi, Kubrayı. Venedik'i tarif ediyor hadis şerifler arasında sularla, gondollarla gezilen diye Venedik'i tarif ediyor. Sana Allah Teala dünyanın hakimiyetini vaat ediyor. لَاَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَذْكَمَ اَسْتَخْلَفَا الَّذ۪ينَ مِنْ Onlardan önce geçen ecdatlarını, atalarını dünyada halife yaptığım gibi yapmadım mı 600-700 sene, sene bu milleti? Hz. Ebu Bekir'den beri halifelik başlamış. Artık Osmanlı'da son halifeye kadar bu devam etmiş. O zamanlar İslam ümmeti aziz imiş. Höt dedikleri zaman bütün dünyanın gavuru kuyruğunu sokacak yer arıyormuş. Ecdatlarını halife yaptın mı? Yaptın. 1200 sene bu şanlı tarih devam etti mi? Etti. Son 150-200 senedir bu iş gavurlara benzemekten dolayı Sultan 2. Mahmut'un da burada çok kabahatleri var. Fes'i getirdi, poturu getirdi, pantolu getirdi, ceketi getirdi. Askerin nizamını bozdu. Nizamı cedid dedi. Reformlar yapmaya kalktı. Bilmem ne, bilmem ne. Sarık indi kafadan. Ne buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem? El amaim tec'in-i Arab. Sarıklar Arab'ın tacıdır. Hâdiye hadis-i şeriflerde bütün ümmete emir ediyor. Taçlarını indirdikleri zaman, benim ümmetim, Allah onları alçak eder. Osmanlı'ya bakıyorsun, sarıklı dönemdekilerin, padişahların hepsinde izzet ve devlet artmış. Sarık inmiş, devlette de çöküşe geçmiş. Zaten bunlar birbirine paraleldir. O oluyorsa o da oluyor demektir. Zaten kafirlerin modalarına, frenk modasına... Kafirlerin oyunlarına, eğlencelerine, kılıklarına, kıyafetlerine benzeme başladığı zaman işte şimdi Noelleri, Krizmisleri bilmem neleri. Neyini kutlayacaksın yani bunun? Kudüs'ü başkent ilan edip Müslümanlara bu zilleti, bu hakareti yaşatan Trump'ın Christmas'ini mi kutluyorsun? Bu kadar Müslümanı efendim, zulüm altında inim inim inleten Amerika'nın, Avrupa'nın Haçlıların kriz mı mi kutluyorsun? Yahudinin uşağı olmuşlar. İki milyar Hristiyan, birkaç milyon Yahudinin peşine takılmışlar o evangelistler, bilmem neler. Bunları öyle inandırmışlar. O Trump'ın yardımcısı da evangelist. Nasıl inandırmışlar? İsa Aleyhisselam inecek. Bize göre de inecek, tamam. Ama İsa Aleyhisselam'ın inmesi için ne lazım? Arz-ı Mev'ud denen Yahudilere vaat edilen göya Allah Yahudilere vaat etmedi ki o toprakları salih kullarına vaat et. Yahudiler salih midirler? Değil. Müfsittirler, bozguncudurlar. Ne buyur Asta'a bi'illah? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ Allahu Tevrat'ta da yazdım. Başta levhi mahfuz'da da yazdım. Sonra Tevrat'ta da yazdım. Sonra Zebur'da da yazdım. Bütün küreyi arz mülk olarak bana aittir. Kimler iman edip ameli salih işlerse salih onlardır ve dünyaya salih kullarım varis olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salihlerin başı. 4 halife hepsi salihlerin reisleri. Sahabe-i kiramın hepsi salihlerden, Allah dünyayı onlara verdi. Ondan sonra ecdadımız, kıymetli ecdadımız, salih insanlar. Osmanlı padişahları bilhassa ve özellikle İsmail Hakkı, Bursa ve Hazretleri beyan ediyor. Sahabeden sonra i̇bn Arabi, Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri de beyan ediyor. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü, yani bunun içine Emevi ve Abbasi'yi de katıyor, ee, efendim, diğer ondan sonra tabi Memluki var, Selçuki var fakat i̇bn Arabi Hazretleri önceden kerametiyle keşfediyor Osmanlı kurulmadan evvel vefat ettiği halde ne buyuruyor? İnne اَصْلَهَا الدُّوَلِ بَعْدَ الصَّحَابَ الْدَوْلَةُ الْعِثْمَانِيَّ Sahabe döneminden sonra dünyada en düzgün devlet Osmanlı devleti olacak diyor ve hakikaten de öyle oldu bütün dünya Osmanlı'ya arıyor Kudüs 400 sene oradaki huzuru arıyor. Balkanlar 400 sene oradaki huzuru arıyor. Çünkü ecdadımız bizim salih kimseler Mevla'da yemin etti. Salihler dünyaya varis olacak. Bunu Yahudiler ne anladılar? İsrailoğulları varis olacak anladılar. Nil'den Fırat'a kadar Türkiye'de de 20 22 tane vilayetimizi kapsayan bir efendim Büyük Ortadoğu projesi, Büyük İsrail projesi bunu da işte Kürtleri de kandırmak suretiyle hepsini değil. Tenzi ederim. Çok vatanlı seven ehli sünnet Kürtler var. Allah onları muhafaza buyursun. PKK'nın PYD'den şerinden onları istisna ediyorum. Ama Barzani, Marzani kafası vesaire menfaat peşindeki adamları da bu şalet etmek suretiyle Kürdistan dedikleri Siyonistan'ı da kurarak arzı mevudu ger mevudu gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi bu evangelist bu bir şey. Hristiyanların içerisinde bir grup, bir fırka, tarikat demeyelim. Tarikat mübarek bir müessesedir. Bunlar işte baba buş zamanında buşlar da başka e, efendim fırkadan idiler. Onlar da evangelist oldular. Evangelist olanların hepsi nereyle uğraşıyorlar? Irak'la uğraşıyor, Suriye'yle uğraşıyor, Filistin'le uğraşıyor, Suud'la uğraşıyor, Yemen'le uğraşıyor. Niye? Çünkü bu evancelist Hristiyanlara şöyle bir saçmalık yutturulmuş ki Yahudi milletine vaat edilen Nil'den Fırat'a kadar o topraklar Yahudilerin eline geçtiği zaman İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhisselam indiği zaman Armagedon diye bir savaş olacak. O savaş olacak. Amikovası'nda olacak. O da hadis-i şeriftir, sahiptir. Fakat o savaşta kafirler mağlup olacak. 12 sancak, 12 bin her birinin altında efendim, yani 800, 980 bin kadar 1 milyona yakın kafir gelecek. Dünyanın sonuna doğru bu savaş olacak. Bu savaşta da Hristiyanlar galip gelecekleri bunlara yutturulmuş. 13'ün İsa Aleyhisselam'ın inmesi lazım. İsa Aleyhisselam'ın inmesi için de arz kurulup Yahudilere teslim edilmesi lazım. Bütün Hristiyanlardaki bu yönetim kadrosundaki evangelistlerin işi gücü, hani Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye haşa ve bir safsata uydurmuşlar. İşi çabuklaştırarak, Yahudilerin bu toprakları ele geçirmesini ve böylece kıyametin, yani İsa Aleyhisselam'ın inişiyle kıyametin yaklaşmasını bunlara yutturmuşlar. Şu anda bu kadar Hristiyanlar akıllarını, mantıklarını kiraya vermişler. Kendi düşmanları olan, din düşmanları olan Yahudilere bu toprakları vermek için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Trump da bunlara katıldı bu kervana, kendi sıkıntılarını da düzeltmek için vesaire. E şimdi bunlar böyle bir saçma, uydurma mefkûreye kapılmış gidiyorlar. Halbuki bizim Kur'an'ımız, hak, hiç değişikliğe uğramamış, kıyamete kadar bu şeriat kalıcı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün haberleri doğru çıkmış, bugüne kadar bir tane buyurduğu takalluf etmemiş, geri kalmamış ve bize bu ayeti kerime, iki şartla iman ve ameli salih şartıyla yeryüzünde hakimiyet vaat ediyor. Tabii bu hakimiyet nefsimizin keyfi için olmayacak. Müslüman dünyada hakim olursa Sahabe-i ve Osmanlı atadımıza kadar efendim görüldüğü üzere cahurlara da huzur getirir. Cahurlara da adalet getirir. Onlar da birbirine daldırmaz, saldırtmaz. Onu ona ezdirmez, onu ona eziyet ettirmez, zulmettirmez. Nitekim Balkanlarda, nitekim Kudüs'te Hepsi birbirini kesiyorlardı. Kaçtılar, kendilerinin birbirlerini kesiyorlardı. Efendim, Yahudileri kalktılar, fırınlarda yaktılar, bilmem ne. İspanya öyle o Yahudilere neler ediyordu? Buradan gemiler gönderdi, ecdadımız onları aldırdılar, kurtardılar. Dolayısıyla İslam'ın dünyaya hakim olması demek, adaletin hakim olması demek. Bunun için de Müslümanların adil olmaları icap ediyor. Kendi hepsinde adil olmayana, Allah dünyayı hakimiyetini verir mi? Vermez. Bütün dünya bazında, kıtalar bazında İslam'ı hakim etmeyi düşüneceğimiz yerde gelmişiz. Hazreti Ömer'in fethettiği, Salahaddin Eyyubi'nin efendim kafirleri sert eser kahrettiği bir coğrafyada bu kadar Müslüman toplumun arasında. Filistinliler Gazze'ye sıkışmış vaziyette, her gün şehit veriyorlar. Evleri, ocakları bombalanıyor, yağmalanıyor. Bir avuç Yahudi orada hüküm sürüyor. Müslümanların hiç eli gücü yetmiyor. Müslüman liderler diye geçinen liderler de biri Katar'a gitmiş, biri Mısır'a gitmiş, biri Şam'a gitmiş, neyse. Şimdi tabii Mısır'a, Şam'a çok gidemiyorlar. Katar'dan, şuradan, buradan ahkam gözüyorlar Ne oldu? İntifada başlatıyoruz, saldırın. E saldırın tabii. Sen neredesin? Hani milletinin başında değilsin? Lider dediğin ümmetinden ayrılır mı? Ha. İman ve amel-i salihten neredesin? Şia ile işbirliği yapılır mı? Ebu Bekir Sıttıkları Hazreti Ömer'lere kafir diyen, sahabeye mürtet diyen Şiail'den yardım parası alınır mı? Filistin'deki örgütlerden bahsediyor. Ha, o zaman ne oluyor? Bozuk benzin koyarsan arabanın motoru tekliyor. Bozuk benzin. Ehli Sünnet sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmasın? Çıkar Ehli Sünnet. Türkiye hükümeti, devleti olsun. Diğer el Sünnet... Çok yardım ediyor, eder, ediyorlar ama insanlar rahat durmuyor, kaşınıyor ve böylece uzaktan kumandayla saldırın, edin, ayağa kalkın, şey, bak iki tane yine dün şehit oldu, 600 küsür yaralı var, tamam da bu böyle çözülmez ki, adamın elinde taramalı otomatik makineye taş atarak, bir yere varamayız ki. Bizden iman ve ameli salih isteniyor. Herkes evinin önünü süpürse bu iş düzelecek. Kafirlere benzemesek, kafirler gibi giyinmesek, İslam aleminin toptanla bakıyorsun. Aynı Yahudinin düzeni, Hristiyan'ın modası. E bu vaziyette Allah yardım eden, Mülk bana aittir, dünyanın hakimiyetini vereceğim. Ecdadınıza verdim. Sahabe-i kiram çok zayıf idiler, garip idiler. Onları dünyaya hakim et. Sonra gelen bütün ecdadınıza bu fetihleri nasip et. Osmanlı neydi? Birkaç tane çadırdan ibaret başladılar. Bak dünyaya hakim oldu. 650 senede hüküm sürdü. Ne ile? Kur'anla, İslam'la, ehli sünnetle. Ben onlara bu hakimiyeti verdim mi ver? Size de vereceğim. Ama imana dönün, salih amele dönün. Onlar için seçtiğim, sevdiğim, verdiğim İslam dinini yaşama özgürlüğü vereceğim. Yaşayabiliyor mu adam? Kudüs'te, Mescid-i Yahudinin süngüsü altında namaz kılacak. Bir cuma namazı kılacak, yavrun süngüsü başında duruyor. Hani dinin hürriyeti? E, bu memlekette bile ne sıkıntılar çekmedik. Ezanı Arapça okumak yasak olmadı mı? Allah diyeni alıp götürmüyorlardı mı? Hucusun diye, nurcusun diye, bilmem diye milleti tıkmıyorlar mıydı? Koca Osmanlı'dan sonra neden bu duruma düştü? E sonunda gavurlara benzeme başladı. Allah Teala da izzeti, devleti aldı. وَلَوْبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪ي مَمْنَهُ Korkularından sonra yerine emniyet getireceğim. Müslümanlar korkuyorlardı. Sahabe-i kiram çok korkuyordu. Geldiler dediler, ya Resulallah, biz çok zor durumdayız. Bize eziyet ediyorlar, aç bırakıyorlar, açık bırakıyorlar, çöle yatırıyorlar, sıcakta kafa, sırtımıza kayalar koyuyorlar. Çocuk çocuğumuzu öldürüyorlar. Kappaplar, Ammarlar, yasirler. Fuzuanullah Teala Alemi Neler çektiler? Ya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki cennetin yolu güllerle döşeli değil. Cennet o kadar ucuza kavuşulacak bir yer değil. Geçmiş ümmetler çok çile çektiler. Siz de imtihana tabi olacaksınız. Taviz vermeyeceksiniz. Kafirlere benzemeyeceksiniz. Şirklerine karışmayacaksınız. Ad-ı ne hazır oldu? Bak Habeşistan hicretleri bundan oldu. Ya onlar dünyaya meylettiler mi? İman şartını yerine getirdiler. Ameli salih şartını yerine getirdiler. Allah da dünyanın hakimiyetini verdi. Korkudan sonra emniyet getireceğim buyruğu. Bak ilk Müslümanlar kadar Ne kadar korkudaydılar. E şimdi Filistin'dekiler öyle. Geldik 1400 sene sonra, Müslümanlar kendi coğrafyalarında, kendi vatanlarında İslam'ı yaşamaktan korkar hale geldiler. Yani İslam aleminin hemen hemen genelinde. Yakın zamana kadar, şimdiki durumu bilmiyorum, Tunus'ta ki Müslüman bir millet, Arap milleti Tunus'ta başörtmek yasaktı. Kadın başını örtemiyordu Tunus'ta. Biz kabir ziyaretlerine gittik, kadıncağız geldi. Ben çok başımı örtmek istiyorum, baş örtemiyorum burada dua edin, bize perişan olduk. Havaalanında orada temizlik yapıyor. Baş örtmek yasak. Yani bugün Arap aleminin birçok yerinde İslam'ı yaşamak yasak. Ya yaşadığı noktada korkuyor mekke Medine'de mevlüt okusan hapse atarlar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat istesen hapse atarlar. Şu anda mekke Medine'de öyle. Müslüman rahat değil ki hiçbir yerde. Ben söz veriyorum. İman ve amel-i salih yerine getirin. Dünya hakimiyetini vereceğim. Dininizde imkan ve iktidar vereceğim. Korkunuzu emniyete tahvil edeceğim. Yemin ediyorum Allah buyuruyor yahu. İman ve salih. Sen diyorsun benden başlamasın. O diyor benden başlamasın. Hadi hepiniz düzelin de bende düzeleceek. Bir yerden başlasın arkadaşlar. Bizden başlasın. İman ve salih. Rasulullah ne buyurdu onlara sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle korkuyoruz, böyle zordayız, şöyle dardayız. Hatıkerme nazlı oldu siz ام حسين بمن تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباءه والضراء ve zulzulu, hatta yin. "Kula Ressulü ve Ladin amanu mu'gu meta nesrullah. La, inn nesrullahi Sizden önceki ümmetler neler çektiler? Uhtu da Kuranda anlatılıyor. Firavun hanedanında gizli iman eden zat anlatılıyor. Firavun'un hanımı Asiye validemiz anlatılıyor. Allah Allah! Hanımı yahu Firavun bu ya. Mezbahalar kurmuş insan boğazlamak için. Mezbahalar kurmuş. İnsanları yatırıyorlar, kıtır kıtır kesiyorlar. Hanımı Musa Aleyhisselam'a iman etti. Ne cesaret! Ya. Madem ahiret var, ebedi hayat var, her şeyi feda etmeye değer. Asiye validemiz. Ne çileler çekti? Dört tane kazığa çaktı. İki elinden iki ayağından. Kazıklara çakarak. Ve firavine zilevta. Kazıklar sahibi firavunu. Nasıl denizde boğdum Allah buyuruyor. Kazık çakıyordu. İnsanları kazıklara çakıyor. Allah Teala iman edenlere firavunun hanımını misal veriyor. يا بو استعج بالله وضرب الله مثلا للذين امنوا مرت فرعون اذ ve nedeni min firgaonu ve ameli ve nedeni min İnananlara misal vereyim mi? Bir de kafirlere misal vereyim. Kafirlere Nuh Aleyhisselamın hanımıyla Lut Aleyhisselamın hanımını misal veriyor. İki peygamberin taht nikahı altındayken hainlik ettiler Allah buyuruyor. İnananlara misal vereyim mi? Alında size Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Rabbim şefaatine aileyle? Ne dedi? Firavun onu kazıklara çaktığı zaman "Ya Rabbi, ben sana geliyorum. Senin katında nezdinde cennette bana bir köşk bina ile. Beni bu Firavun'dan ve amelinden خلاص ile. Bu zalim toplumdan kurtar beni Allah'ım." dedi. Hemen gözünden pencere perde açıldı. Cennetteki köşkünü görerek vefat etti. Tehlikeyi göze alacaksın arkadaş. İman için, Allah için, cennet için değer. Herkesin bir malı var, pazara çıkartmış. İnternette satışa çıkartmış. Allah'ın da malı var. Cenneti size arz etmiş. El aynesilatullah galiye, el Allah'ın malı pahalıdır. Çünkü Allah'ın metaı arz ettiği, sunum yaptığı eşyası Ebedi ve sonsuz cennettir. Diz boyu nimettir. Onun için candan ve maldan geçmek gerektir. Şu andaki Filistinli gençler, maşallah, iyi direniyorlar. Onların cihadını beğeniyor. Onlara dışarıdan komut verenleri çok beğenmesem de, o gençlerin, o kadın erkek, Mescid-i Muhafaza için seve seve canlarını verenlerin cihadını Takdis ediyorum, tebrik ediyorum yani. Büyük iş. Her şeyden geçmek. Ama imkansızlıklar da onları o cihada mecbur ediyor. Ve aynı zamanda maddi imkandan olmaması da onları cennete daha yakın ediyor. Maddi imkanlar olanlar ne oluyor? Bizim Türkiye'de olduğu gibi bozuluyor. Niye bozuluyor? Kaybedecek çok şeyleri var. Kaybedecek şeyleri olduğu zaman, ona ilişmeyeyim, buna dokunmayayım, ona çomak sokmayayım. Ehl-i sünnete muhalif hareketlere karşı Efendim, itiraz etmeyeyim, isim vermeyeyim, cisim vermeyeyim, işimi götüreyim gitsin. Vatan elden gitse çıkaran yok. Kendi düzenli düşünüyor. Neden? Malı var, mülkü var. Bu nasıl iman şimdi? Allah bize dünyada izzet, devlet verir mi? Vermiyor. İtibar vermiyor İslam alemine. Niye vermiyor? İmandan yakın yok. Şüphesiz inanç olacak. Benim Allah'ım hak. Her şeye kadir. Mülk Allah'a ait. istediğimi verir. Sen Filistin'de, Gazze'de sıkışacak bir ümmet misin? Sen bugün Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin be. Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin. Allah sana o gücü vermiş. İman ve ameli sarı şartıyla. Sen bu şartları ihlal ediyorsun. Allah'ta Celle celali vaadini tabii ki şarta bağlamış. Şartsız vaat yok. Ne bu husulullah sellem geçmiş ümmetler imtihan çekti. Adamı getirdiler. Ya dininden dönersin dediler ya testereyle kafanın keseceğiz ikiye vücudunu ayıracağız. Dedi. Dönmedi. Getirdiler kafasına testereyi koydular. Tam ortadan yardılar. Bir bu tarafa düştü, bir tarafa bu tarafa. Ama adam kafir olmadı. Bizim dinimizdeki kolaylık, işte kafir oldum demeye, dilden demeye ruhsat var. Canını kurtarmak için. Ama eski ümmettekiler azimetle amel edenler oldu. Canlı canlı, diri diri demirden testerelerle, demirden taraklarla, etlerini kemiklerinden taradılar. Sinirlerini, damarlarını böyle çekiyorlar. Canlı canlı. Dininden dönmedi hesabı kocaman hendek şeyi kazdılar efendim oyuk yaptılar. İçini ateşle doldurdular. Dininizden dönerseniz yoksa siz bu ateşe atacağız dediler. Bir hanım geldi çocuğuyla kucağında bebesi var. Dininden dönmedi. Atacağız sen dediler. İşte kendisinden korkmadı da çocuğuna biraz üzüldü çocuğum da yanacak diye. Biraz Böyle geri sürttü ayağı yani, dinden dönmüyor ama işte ateşe görünce kaçmak mı istedi biraz? O bebek dile geldi Ey anneciğim geri durma geri durma, ateş diye gördüğün cennettir atla dedi. Beşikte konuşan beş bebekten biri, Buruç suresinde geçen Uftu Ashabı'ndaki o kadıncağızın bebeği. Nasıl iman ya? Nasıl Yahudi gelip de bu kadar Müslüman'a eziyet edebilir? Bu kadar Müslümanın içinde ya? Bunlar ne olmuş böyle bu Müslümanlar? İman ve amel salih kaybetmişler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi korkuyorsunuz, telaş ediyorsunuz ama siz sebat edin. Sabredin. Dininizden ayrılmayın. Taviz vermeyin bu müşriklere. Allah bu dini tamamlayacak. Vallahi le yutimmennallahu hazel emr. O kadar tamamlayacak. Size öyle bir izzet devlet verecek. Yemen'e kadar gitse bir kadın oradan gelse kimse kimseye kış diyemeyecek. Bir Müslümana eziyet eden, yan bakan kalmayacak binlerce kilometre coğrafyayı Allah size vaat etti, emniyet içinde yaşayacaksınız. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَجَلُونَ Siz acele ediyorsunuz, ey benim ashabım, dedi. Bak geçmiş ümmetler darala darala darala, nerede Allah'ın yardımı gelsin artık, dediler, zelzele zelzele salsıntı geçirdiler psikolojik sarsıntı, ekonomik sarsıntı, maddi, manevi, vücuduna eziyet, kafir yapmak için her şeyi yaptılar. O zamanın Peygamberi bile, ey Allah'ım bana vaad ettin, nerede senin yardımın dedi. Haşa, inkar etmek için değil, talep etmek için. Ben de buyurdum ki, Allah buyuruyor, Ela inna Yardımım çok yakında geliyor, merak etmeyin. Geldi mi? Geldi. Hud Aleyhisselam kurtuldu mu? Lut Aleyhisselam kurtuldu mu, İbrahim Aleyhisselam kurtuldu mu, Musa Aleyhisselam kurtuldu mu, İsa Aleyhisselam kurtuldu mu? Hepsi kurtuldu. Muhammed Mustafa kurtuldu sallallahu aleyhi ve sellem. Sallavatullahi aleyhi ve ve E şimdi bizi de kurtarır kardeşlerim, telaş etmeyin, merak etmeyin. Rahatlık size batmasın, keyfiniz kaçsın biraz. Tabii ki Filistin için üzülelim, iştahımız kaçsın, uykumuz kaçsın ama biz bu işi nasıl çözeriz? Yeniden iman ve ameli sahile dönmedikçe bu toplumlar nasıl olursanız öyle yönetirsiniz, yönetilirsiniz. Kemâte Sen İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı istemeden Allah zorla mı getirecek? Bugün Müslümanım diyenler çolu çocuk, karısı kızı, örtünmek istemiyor. Kadın erkek karışık görüşük istiyor. Kadın erkek ayrıl, birbirinden ayrı otursun, yesin içsin istemiyor. Bugün Müslümanım diyenler efendim, tesettüre rahat etmiyor. Cicili bicili giyinmek istiyor. Erkeklerin dikkatini celbetmek istiyor. Zaten Müslümanlığa inanmayanlardan bahsetmiyorum. Bugün Müslümanım diyen çevreler maddi imkanları genişlemiş, bunları kaybetmek istemiyor. Ha, o zaman ne olacak? Dünyayı da kaybedeceğiz, ahirette kaybedeceğiz. Bari Allah'ın yoluna dönsek, iki cihanı da kazansak, ecdadımız gibi şerefli olsak daha iyi değil mi ya? Bak bu ayette söz veriyor. İman, ameli salih. İman yakîn ister, şüphesiz. Allah Allah. Alâ İbn-i'l-Hadramî, radıyallahu anh, ulularında Hazreti Ömer zamanında olacak. Bahreyn tarafına gönderdi, Ebu Bek Sıddık Efendimiz radıyallahu anh Ebu Bek Sıddık Efendimiz Bahreyn'e gönderdi. Orada bazı kabileler zekat vermeyi reddettiler İslam Devleti'ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürtet olanlar oldu biliyorsunuz, Arap kabilelerinden zekatı inkar ederek. Bir orduyla beraber alâib bir Hadrami, Ebu Bek Sıddık Efendimiz, evliyanın kerameti hak işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok orada, yani bir mucize durumu yok. Sahabe durumu var. E, sahabe de evliya sınıfından olduğu için keramet olur. Gönderdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh da var. O giden ordunun içerisinde. Ebu Hureyre radıyallahu ne dedi? Ben Ala ibn Hadrami'de öyle bir üç tane şey gördüm, haslet gördüm. Üçü birbirinden acayip. Ne gördün dediler? Yahu dedi denize dayandık. Gemimiz yok, kayığımız yok. Karşıya geçmemiz lazım. Kisra'nın adamları da bize bakıyor. Efendim, bize zarar vermek istiyorlar. Geldik dedi denizin kenarına. Ne yapacağız? Ala İbni Hadramir adıyla imanda yakın, şüphesiz iman. İsmi azam, Allah'ın ismiyle dua. Benim Allah'ım her şeye kadir meselesi. Ben de mi inanıyorum biliyorum ama niye tutturamıyorum? Dedi, ya halimu ya alim, ya aliyyü ya azim dedi, yürüyün dedi. Allah Allah, nereye yürüyoruz ya? Önümüz deniz. Baktık dedi, o batmadan gidiyor. Düz gidiyor, biz de Bismillah dedik diyor. Ebu Hureyli anlatıyor bunu. Ebu Nüaym, efendim, Delail'in nübüvvesinde anlatıyor. Ebu Nüaym büyük muhaddis, hilletül evliya sahibi. Sahih kaynaklarda geçiyor. Ziya el Makdisi de anlatıyor. Birçok kitapta gördüm ben bunu. Denizden dedi geçtik, karşıya geçtik. Ayaklarımızın dibi bile ıslanmadı. Kisra'nın şeyi valisi bizi seyrediyor. Dedi ki bunlarla harbe edilmez, bunlarla uğraşılmaz. Geçti gittik İsrail'e ilhak oldu. Bizimle harbetmedi. Bahreyn tarafında. Körfezi herhalde geçtiler. Denizi geçtik diyor. Ebu el Sonra çöllere kaldık. Çöllerde sıkıldık. Aç kaldık. Açık kaldık. Susuzluktan ölmek üzereyiz. Ala ibn Hadrami. Bak bunu pek duymamışsınız ismini. Ne büyük sabi, Radıyallahu Allah. Ya halimu ya alim. Ya Ali ya azim. Bir dua. Kalkan gibi bir kafamıza kalkan gibi bir bulut geldi. Bulut bir adırdı. Hemen toprakta göl gibi oluştu. İçtik, içtik, içtik, suya kandık, hacetlerimizi gördük, abdest aldık, taharetimizi yaptık. Biraz ileri gittik, ben biraz geri bakayım dedi. Sudan eser kalmamıştı. Ondan sonra da mübarek, eceli geldi, çölden çıkamadan vefat etti. Vefat edince biz onu diyor defnettik. Efendim, ama bırakacağız çölün ortasında, ne yapalım ki? Yanımızda götüremeyiz. Defnettik, sonra biraz ileri gittik, bu Ren'e diyor ki bizim aklımıza geldi, ya biz onu sığ yere yakın yere defnettik, aslan kaplan, canav yırtıcılar gelir, hani et kokusunu alırlar, deşerler onu, yerler, onun için gidelim de kabrini biraz daha muhkem yapalım, yani derine defnedelim, hayvanlar onu parçalayamasın diye. Yahu gözümüzün önünde kabire koyduk, geldik, ne kabir var, ne ala var. Allah Teala aldı gitti cennete. Bulamadık diyor. Üç tane hastalık gördüm, birbirinden acayip. Nasıl iman bu? Denizi geçmek Allah'ın ismini okuyarak nasıl iman? Benim Allah'ım her şeye kadir. Rasulullah halifesi Ebû Bekri Sıddık radıyallâhu anh beni bu görevle vazifelendirdi. İman bunu iktiza ediyor, ben bu vazifeyi yapacağım. Kayık yok diye, gemi yok diye ben yolumdan geri durmam. Allah'ım bana yardım eder. Etti. Niye bizde böyle bir kuvvetli iman kalmadı? Yahu ciğeri beş para etmez. Siyonistler, dünyanın en korkak milleti Siyonistlerin şu pervasızca davranışı insanı kahrediyor be. İman kalmamış kardeşim. İman kalmamış. Allah rızası için canını cennete satanlar kalmamış. Bir taraftan işit gibi bir şey uydurmuş İngilizler, Amerikalılar. Zavallı çoluğu çocuğu kandırmışlar cihat diye bilmem ne diye. Yahudi'ye hizmet ettiriyorlar. Müslümanları öldürttürüyorlar. Bir tane Yahudi'ye gavura bir şey yapmaz. O işit bir iki bomba atmış yanlışlıkla diye. İsrail'den özür diledi be. Ne Müslümanı bu şerefsizler. Baatıl batıl fırkalar, mezhepler uydurmuşlar, kurdurmuşlar. Vehhabiliği, ile beraber. İslam aleminin içini karıştırıyorlar. Doğru iman bırakmamaya uğraşıyorlar. Kadere iman. Bir Mustafa İslamoğlu diye bir belamız var başımızda. Tabii ki o altta kalır. İlahiyattaki hocaların ekseriyeti alın yazısına kadere inanmıyor. Şimdi kadere inanmayan bir millete Allah dünya hakimiyeti verim. amen tüşü bozuk ya. Bugün din adamlarımızın yetiştiği kurumlardaki hocaların, profların ekserisi alın yazısı yok diyor. Müfredat bunlara göre hazırlanır. E şimdi kadere iman ne demek? Alın yazısı Allah her şeyi biliyordu, takdir etti demek. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor. لَا اِوْمِنُ عَبْدُّنْ حَتَّى اَيُوْمِنَهَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَاَنَّمَا اَصَابَهُ لَمَّكُلْ يُخْتَهَ وَاَنَّمَا اَخْتَهُ لَمَّكُلْ يُصِيبَهِ Bir insan hayır ve şerri Allah yaratır, her şeyi ezelde bilir, takdir etmiştir. Buna inanmadıkça, başına gelmeyen bir belanın zaten gelmeyecek olduğunu, başına gelen bir belanın da zaten şaşmayacak olduğunu, yazılan bozulmayacak olduğunu, Bilmedikçe, inanmadıkça imanı yoktur, Müslüman değildir buyuruyor. Bu hadis sahiptir, ehl sünnetin delilidir. E sen şimdi kafirlerden bilirsen ki Allah benim ecelimi yazmış, ecelden evvel ölüm yok, şehitlikten korkar mısın? Yahudiden korkar mısın? Kafirden korkar mısın? Korkmaz. Her şey yazıldı. Melek anne karnına bizim tohumumuzu, Yaratıldığımız toprağa serperken, Bukhari Müslim değil, 40 hadis kitabı çıkarttım. Bu 40 hadis kitabım, en son çıkan eserimin ilk hadisi kaderle ilgili hadisidir. Kütüb-ü altı hadis imamı ittifak etmiş, mütevatir, manem mütevatir. Bu kaderle ilgili hadisin şerhini mutlaka okuyun. Benim burada vaktim yetmez. Ve melek geliyor, anne karnına giren görevli melek, Yet yu bu beyni ayneyi mağul, doğduktan ölene kadar başına gelecekleri artık kıyamette cennetlik mi cehennemlik mi sonsa kadar kavuşacak olduklarını iki gözünün arasına alnına yazıyor. Dünyada eline kıymık diyecek olsa, ayağı taşa diyecek olsayı bile o gün yazmıştır diyor. Buna inanan adam kavurdan korkan? Ne yazıldıysa olacak. Kader bu. E, rızık, e, rızık yazılmış. Anne karnında melek soruyor. Ya Rabbi ne yazayım? Mevla buyuruyor. Rizkahu ve celahu ve şekrihu ve Yiyeceği lokmalara kadar yaz. Ne zaman öleceğini yaz. İyi midir, kötü müdür, imanlı mı, imas mı ölecek yaz. E peki. Şimdi bir adam Allah'ın rızkını yazdığına iman etse kadere. Bu adam ben aç kalmayayım diyerek rüşvet alır mı? Adamın malını gasp eder mi? Çalar mı? Veyahut ekonomik durumum bozulacak, maddi imkanlarım azalacak diye dininden çıkar mı? Gavura taviz verir mi? Zaten rızkı ezelde yazılmış. Haramdan istersem haramdan gelecek, helaldan ararsam helaldan gelecek. Artmayacak, eksilmeyecek. Ben niye haram mı ateşi yiyeyim? Niye dünyanın kavuruna mudana edeyim? Zaten Allah rızkımı yandı. Ha, Hoca Allah iman edenlere vaat ettim diyor. İman, amen düde ve bil kaderi gayri ve şerri diye bir madde var. Senin kadere imanın yok ise, alın yazısı bir şey yok diye yok diyorsan, Ankara İlahiyat'ın itikat bölümü başkanı, ilmik Kelam dalı başkanı Şaban adı adam diyor ki çocuk ölmüş anasına babasına. Teselli ediyoruz, kaderde böyleymiş, şuymuş, uymuş Allah'ın öyle diyor, çocuğun öleceğini, hani araba çatacağını falan yazdığı, yazdığı bir şey yok diyor. Bu adam ilmi kelam dalı başkanı Ankara ait. Ne yapacağız? E şimdi iman, iman, iman, imanı olmayan millete Allah yardım eder mi ya? Hadislere iman. İstanbul'un fethine Hazreti Fatih inanmasaydı, o hadise inanmasaydı, o müjdeye nail olacak emir ben olayım diye cihat yapmasaydı, İstanbul'u fethedebilir miydi? O hadise imanla fethet. Akşemsettin'e ittiba ile ulema tanıyorlardı, evliya biliyorlardı. Kaç kişi geldi caydırmak istedi, ordu kırılacak, muhasara çok uzadı, günler sürdü, alamadık İstanbul'u, dönelim efendim dediler. Akşemsettin Hazretlerine ne dedi? Ne buyuruyorsun? Dedi ki "Salı sabahı şu kapıdan dalın Allah'ın izniyle fetih müessar olacak." Hani Akşemsettinleri vardı. Var olması yetmiyor. Şimdi de Akşemsettin ayarında kutuplar, gavslar, veliler yok mu? Var. Dinleyen var mı? Yok. Akşemsettin'e sordu. Öyle girdi hareketi. Alparslan Kurban olduğum sultan kefeni giyindi. Secdelere kapandı. Yalvardı, yakardı. Allah'ım benim niyetim halistir. Benim derdim Cihan girlik davası değildir. Benim derdim dinini, senin dinini yüceltmektir. Habibinin sancağını dalgalandırmaktır sallallahu aleyhi Ben bu niyetteyim. Ne olur bizi destekle bize yardım eyle. Eğer benim fikrimle zikrim farklıysa ''Konuştuğumla kalbim uymuyorsa bizi helak et.'' dedi. Var mı bugün böyle bir dua yapacak iki şıklı? Niyetine güvenen var mı? Aptesine güvenen var mı? İmam edeyim. Var mı? Beni helak et niyetim bozuksa diyebilecek adam çıkabiliyor mu? Vardır inşallah. Allah bir sahip göndersin. Ama durum vahimdir. Durum vahimdir. Kudüs'ten ağrı geliyor. Mekke, Medine, İstanbul'a doğru bu gavur durmaz. Müslüman imana ameli salihe dönmedikçe Müslümana izzet yüzü göstermeyecek allah Teala. Kafirlere ebedi cehennem. Onlara dünyada birkaç kuruş veriyor, yediriyor, uçuruyor. Hepsinin kafasına altından taç giydireceğim. Siz gavur olursunuz diye giydirmiyorum Allah buyuruyor. Yani ben dünyada gavurlara çok imkan vermek istiyorum. Çünkü ebedi cehennemde yanacaklar. Ama onların imkânlarını görürseniz özeneceksiniz, bu gavurluğuymış diyeceksiniz, sizin imanınız mal olacak diye gavurların imkânlarını yine kısıyorum. Ama dünya hakimiyetini size vad ediyorum, iman ve ameli şart. Var mı var? Al benden hakimiyet sizin. Verdi Alpaslan'a verdi Osmanlı icadımıza yakın tarihte verdi. Çanakkale'de yedi düvele galibetti bu milleti ya. Neden? E orduda, askerde, efendim, halkta, efratta, ailelerde, toplumda iman ve ameli salih diye bir şey vardı. Bir cemaatle namaz vardı, bir sünnete ittiba vardı. Bir Allah korkusu vardı, bir ehl sünnet mefkûresi vardı. Bir yani Ahmet Yesevi'den gelen bir efendim şar vardı yani, ruh vardı, ruhaniyet vardı, maneviyat vardı. Bugün yok. Maneviyat diye bir şey kalmadı. Herkes teknoloji, manyağı gibi affedersiniz. Ee, babasının suratına bakmıyor, ekrana bakıyor. Annesine nasılsın, anacığım demiyor, İnternete bak. Böyle bir nesil yetişti. Bunlarla nereye gideceğiz? Dine dönmeden Allah'ın bize dönmez. Bak, imanı kuvvetli yapacaksın, amelini salih yapacaksın, niyetini halis yapacaksın. Mustafa Öztürk denen bir profesör olmuş, Tefsir profesörü. Adam diyor ki, Yavuzlar Kanuni'ler diyor, bir ilahi kelime davası uydurmuş diyor, Viyana kapısına kadar dayanmış, Viyana kapısına kadar senin ne işin var senin Viyana'da diyor, kutsalın mı var diyor. O zaman ben de Haçlılarla empati yaparım diyor. Haçlıların da Kudüs'te kutsalları var, Haçlı seferlerini o zaman ben de ilahi kelimetullah olarak sayarım diyor. Bu adamın yazısı bizim elimizde. internette yayınladım kaç kere. Bu adam ilahiyatta hala profesör olarak duruyor. Ve bu adam birçok Müslümanların konuğu oluyor, program konuğu oluyor. Üst mahfillerde ağırlanıyor bu adam. Bir tanesi demiyor ki sen benim ecdadımın, Alparslan'ın, Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin cihatlarını nasıl gayri meşru ilan edip de Müslümanım diye geçinip tefsir profesörü diye geçinip Maalesef benim de hemşerim. Ar duyuyorum, hicap duyuyorum. Böyle bir adam ilahiyatta ders veriyor. Neresinden tutarsak, elimizde kalıyor. Neresinden tutarsak? Ya Rabbel alemin ve hayranla. Şu memlekette, Fatih'in, Yavuz'un yurdunda onlara bu kadar hakaret cavur etmedi ve papaz etmedi be. Ama ediyorlar. Hep de bunlar birçoğu ilahiyatta. Ha, amenu nerede iman edenler? Nerede iman edenler? Bunlardan yetişen talebe ne olacak? Bunların elinde yetişen gençlikte iman kalır mı? Aziz bayındır. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyen adam. Allah'ın ilmini inkar eden adam ilahiyatta hoca. Bunlardan yetişen gençlikle İslam'a, Müslüman'a, vatana, millete fayda gelir mi? Kim bu yaralara neşter vuracak? Ondan sonra Kudüs gidiyor diye gösteri ve numayiş yapmakla bu işler düzelmiyor. Kudüs'ün düzeni buradan geçiyor. İstanbul, Türkiye düzelecek ki Kudüs de kurtulsun, Mekke, Medine de kurtulsun. Bu sancak burada yıkıldı, buradan kalkacak. Ama maalesef ben toplumda böyle bir aşk ve şevk ve gayret ve şuur görmüyorum. Bu vesileyle alperen geçtiğini efendim, Allah nazardan muhafaza etsin diye dua ediyorum. Yani, hakikaten Ehl-i Sünnet'e, Ahmet Yesevi, Maturidi, Hanefi, Ehl-i Sünnet içerisinde kalmış, peki ilimleri yetersiz olabilir ama o şuurla, Musin ağabeyin açtığı bir şuurla yetişmişler, efendim, sayıların artması lazım. Bir iki çiçekten yaz gelmez. Nasıl emek edilecek? Bu gençlere nasıl hizmet edilecek? Bu üniversite gençliği nasıl resmete döndürülecek? Alperenlere de çok iş düşüyor burada. Allah onları muvaffak etsin, yardım etsin. Az, bir gençlik hareketi görüyorum, bakıyorum şiaya meyletmiş. Hz. Muaviye sahabeye karşı konuşuyor. E Hayrettin Karaman'dan ders okuyan bir gençlik ne olur? Hala Yeni Şefak'ta yazı yazıyor ve bu adam ben Muaviye'yi sevmem diyor. Sen nasıl sahabeyi sevmem diyorsun? Kıbrıs'ı fetheden O'dur. Efendim, 40 sene Emirül mümininlik yapmış, 20 sene Hazreti Ebubekir Ömer Osman Efendimiz zamanında yapmış, 20 sene 4 halifeden sonra Hazreti Hasan'ın verdiği, teslim ettiği vazifeyi alıp yapmış, 40 sene İslam'a bu kadar hizmet etmiş, adamı ben sevmem. Sahabeyi sevmezsen ne olur? Sahabeyi sevmeyende din iman olur mu? Fe men uhabbun fe bihubbu Sahabemi sevmem beni sevdiği için onları sever. Ve men ebghazun fe biğzuh Sahabemi sevmeyen bana kızdığı için onlara buzdeler diyor. E bu bütün onların, onların o sahabenin emanetleri bize. Bu İslam toprakları coğrafyalar. Türklerin de Müslüman olmasında Hazreti Muaviye döneminde çok fetihler oldu bu karalara vesairelere. Çok hizmetler oldu. E bunlar inkar edilebilir mi? Onların bizde emeği var. Sahabe-i kiramın emeği var, sahabeyi sevmeyen ayete, hadise nasıl bakar? Yüz küsur hadisi var Bukhari'de, Müslim'de, yani Kütüb-i Sitte'de, 113 rivat ettiği hadis var Hz. Muhabbe Efendimiz. Vahiy katibi ya! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayın biraderi, Müslümanların dayısı. Bunu sevmem demekle ne aşlamak istiyorsun ya? Ne aşlamak istiyorsun? Bugün Osmanlı padişahlarının Beyazıt nereden geliyor? Beyazıt ne demek? Ebu Yezid demek ne kimin künyesi? Yezidi sevmiyoruz. Allah müste hakkını versin. O sahabeden değil. Ama babası kim? Hazreti Muhammed (r.a.) Evet. Ecdadımız sahabeyi sevdiler. Ehli beyt'i öne geçirdiler. Ehlibeyti hakkını verdiler, tazim ettiler ama sahabenin tümüne tümüne gereken efendim değeri verdiler. Onun içinde Allah'tan değer gördüler. Şimdi bir gençlik hareketi sahabeyi sevmez. Bir gençlik hareketi Vehhabi olmuş, tasavvufu reddeder, mezhepleri reddeder, maturidileri reddeder. Bir gençlik hareketi efendim işitçi olmuş, cihat yapayım diye Müslümanları keser. Böyle dağınık ettiler bizim iman coğrafyamız İşte alperenler gibi falan birkaç cemaat kaldılar. Ama bu iş emek ister. Hizmet ister, gece gündüz gayret ister. Bir gencin itikadını muhafaza etmek için, eli sünnet kalmasını temin etmek için. Ecdadımız Alperen ne demek? Eren Veli demek zaten. Adamlar bütün Khorasan'dan, efendim, Türkistan'dan, Türkmenistan'dan, Bukharalardan. Her coğrafyadan geldiler, Anadolu'yu Müslüman ettiler, Balkanlara geçtiler, Sarı Saltuklar vs. Hepsi bütün dünyayı ahlaklarıyla, güzel tebliğleriyle, hoşgörüleriyle, tasavvuf anlayışlarıyla cihanı Müslüman ettiler. Kılıçsız, kansız dünyaya İslam'ı getirenlerdir alp edenler. bizim ecdadımız. E şu anda bunların yolları inkar ediliyor. Bu tasavvufa şirk deniyor. Ondan sonra işte böyle efendim birbirini kesen asan, herkese kafir diyen efendim bir Vehhabi, bir efendim Şii'ler zaten bütün eli sünneti tekbir ediyor. Sahabeye kafir diyen adam, sana bana Müslüman der mi ya? Ebu Bekri sıttık dinden çıktı diyen adam, bana Müslüman der mi ya? Böyle bir şey, böyle bir bela. Onun için yardım rüzgarımız kesildi. Artık rüzgar ters dönesiyor. Yeniden arkamıza yeli alabilmek için iman ve ameli salih. Başka çıkar yolumuz yoktur. Allah'ın yardımı vaadi, haktır. Hazreti Mehdi de bir azınlık olacak. Tek başına Mekke'de çıkacak birat alacak. Ama Allah ona melek orduları ile yardım edecek. Bize de melek ordularını gönderir. Çanakkale'de melek orduları gelmedi mi? Gelmedi de nasıl yendik? Ya. Mevla'nın orduları hazır. En büyük ordularından biri rüzgar ordusu. Bir rüzgarlık işi var, kıtayı yerinden kaldırır. Uçurur Yahudi Amerika. Bir rüzgar, hortum, bir fırtına içine alır, bohça böreği gibi sallar. Yağma asanın böreği gibi gider. Yeter ki biz Müslüman olalım. İman ve amel salih. Ehl-i sünnete göre itikadı, tashih gözden geçirmek, ameli i salih de fıkıh meselesi. Şimdi ben mezhepler konusuna da girecektim. İşte vaktim kalmadı. Bu mezhefsizlik, İmam-ı Azam kimmiş, İmam-ı Yusuf kimmiş, internet müçtehitleri, naylon müçtehitler, ilahiyattakiler, bilmem neler, kendi kafalarına göre helallar, haramlar tertip etmişler, işine gelene göre hareket ediyorlar, Hatır ettikleri adama göre fetva uyduruyorlar. Bu adamların eline kaldı memleketlerimiz, İslam coğrafyası. Ve neticede rüzgarımız kesildi. Şu anda Allah bizden razı değil. Allah'ımız İslam ümmetinden razı değil. Razı olsaydı, bugün Kudüs bu durumda olmazdı. Filistin, Gazze bu durumda olmazdı. Yemen'de hiç savaş olmazdı. Irak'ta hiç savaş olmazdı. Türkiye'de bu kadar terör örgütleri musallat olmazdı. Başımızda bela var arkadaşlar, başımızda bela var. Sebebi nefsimizin şeametidir, nuhusetidir, bedbahtlığı, uğursuzluğudur. Günahlarımız başımıza bu belayı açıyor. Ya şu imanımızı bir düzeltelim, bir de namaz olur, çat sekat, bir ilmi hal okuyalım. Birbirimizi aşlayalım, emri bil maruf yapalım. Bu kadar zor mu ya? Haramlardan uzak durmak bu kadar zor mu ya? Müslüman evladıyız ya. Bir hadis-i şerifle bitireyim. Tabii daha çok konuşacağım şey vardı ama vakit de geç oldu. Hadis-i şerifte Ömer Nesifi Hazretleri Elkan fizikli ulema Semerkant Semerkant alimlerini anlattı kitabında. Geçen hafta sohbette söylemiştim hadis-i şerifi tamamlayamamıştım. Burada o vesileyle tamamlamış olayım. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ gıdiballâhu Allah bir millete kızarsa başlarına da ateş yağdırmak taş yağdırmak gibi veya zelzeleyle yerle bir etmek gibi azap da indirmezse Allah'ın o millete kızdığının alameti nedir? buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem fiyatları pahalaşır pahalılık arttı mı? Enflasyon arttı mı, devalasyon oldu mu, fiyatlar pahalaştı. وَقَصْرَتْ amaruha, Ömürleri kısalır, ömürleri kısalır. 60-70'e dayanmıyor, milletin hepsi or ayak üstü gidiyor. Hiçbir şeye itina göstermeyen bir toplum, sünnet-i seniyeye uymayan, İslam'ın taharetine, temizliğine, şartlarına, şurtlarına uymayan ömürleri kısalır. Gustu doğru dürüst yapmıyor bir kısımları ya. Ondan sonra belem yarmah tüccar ticaretleciler, tacirler ticaret yaparlar yaparlar kar etmezler. Karlar düştü, daha da düşüyor. Kar yok. Kar çoksa bereket yok. Adam bir soğan bulmuş yiyor Elhamdülillah diyor şükrediyor. Öbürü milyar dolarlarla oynuyor işler kesat diyor. Çünkü Allah bereketini almış. Velem <gülüyor> takzuran haruha, ırmakları güçlü akmaz diyor. Vehubisi anha amtaruha, yağmurları kesilir diyor. Kesiliyor. Ya ya ya ya Bereket yok bir şey yok. Gidiyorsun terkosa. Ne bu kadar yağmurlan kaç baraj dolması lazım? Yüzde elliye gelmiyor. Yağmurların berekete kalkıyor. Irmaklar, Karadeniz'de şurada da bir bakıyorsun ya sel oluyor taşkın gidiyor evleri barkları yıkıyor helen yapıyor ya da bakıyorsun ip gibi su var koca derede su yok ya öyle ya öyle ortası yok ya ırmakları bolakmaz buyru. Bereket gitti. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ve le venne ehlel Eğer şehirliler, köylüler doğru dürüst iman etseydiler haramlardan sakınıp takvaya riayet etseydiler. Köklerden <gülüyor> yerlerden bereket kapılarını açar. Senin ekonominin Amerika'ya, Avrupa'ya ne ihtiyacı var Rusya'ya domates satacağım diye canınız çıktı ya. He? Alır mısın, almaz mısın? Yalvarıyorsun domates çıkışsın. Bereket kapılarını açardım diyor. Gündüzleri güneş çaldırırdım. Geceleri yağmur yağdırırdım. Şimşek Sesi duyurtmazdım. Yıldırım sesi duyurtmazdım. Gök görüntüsü duyurtmazdım. Uykularında huzursuz bırakmazdım. Şimdi gürlüyor gürlüyor, parlıyor parlıyor. Çıkarttığı gürültüye göre hiçbir bereket de yok. Geceleri yağdırırdım. Sessiz sessiz diyor. Gündüzleri bir mahsuller bitirirdim. Yemekle bitiremezlerdi. Dökmekle bitiremezlerdi. Al sana ekonomi. Şimdi buğdayı oradan getir. Eti Sırbistan'dan getir, zeytin şuradan getir, efendim memleketin elindeki bütün imkanlar geçen fasulyeyle nohutun bile vergisi sıfıra düşürüldü ki gelsin ithal olsun. Fasulye yok, nohut yok. Allah bizden razı değil arkadaşlar. Bu durumda iyiye gitmiyor. Bir azap göstergesidir. Bu bereketsizlik hayırsızlık işaretidir. Biz iman ve takvaya yöneleceğiz. Ehl-i Sünnete göre itikadı taşı. Bu Ehl-i Sünnet dışı konuşan ilahiyatçılar, doçentler, profesörlere söz hakkı verilmemesi lazım. Bunların gençlere ders okutmasına izin verilmemesi lazım. Bu kaderi inkar eden, sahabeye hakaret edenlere imkan verilmemesi lazım. İlhami Güler diye bir adam şu anda ilahiyatta görevli. İlhami Güler. Kehf Suresi'ndeki Hızır aleyhisselam'la ile Musa Aleyhisselam'ın geminin tahtasını delmesi, çocuğu öldürme meselesi, bu ayetler diyor Kur'an'a yakışmıyor. Bunları Kur'an'dan çıkartmak lazım diyor. Diyanet Reisi dediğin Mehmet Görmesi hocası Said Atıboğlu, ya erkek bir kadın yarım alacak ayetini bu millete anlatamayız, bunları silmek lazım diyor. İki kadının şahitliği bir erkek yerine geçer. Ayetini bu zamanın aydın, okumuş kültürlü kadınına anlatamayız. Bu Kur'an'ı an değiştirmek lazım diyor. Siz bu adamların ders okuttuğu bir toplumda bereket mi bekliyorsunuz? Kafamıza taş yağmadığına şükredin. 13'ün Kudüs'ün kurtuluşu İstanbul'dan geçer. İstanbul düzelecek, Türkiye düzelecek ki Kudüs ağlamasın. Mescid-i Aksa Yahudi çizmesi altında çiğnenmesin. Bütün faturayı Allah bize sorar. Halifelik burada kaldı. Onun için bizim çok sorumluluğumuz, mesuliyetimiz vardır. İlaç ve gıda yardımı göndermekle bu işleri bitiremeyiz. Biz İslam'ı doğru yaşamamız, ecdadımıza layık olarak ehl Sünnet'i, canlı diri tutmamız lazımdır ki Araplar da sahip bekliyor, yardımcı bekliyor. İşte Musin abi'nin Türk İslam coğrafyasının bütünleşmesi dediği efendim Çin settine kadar dediği ha işte o Kur'an Sünnet ve Ehli Sünnet kimliği altında birleşmekten bahsediyor. O birleşmek olduğu zaman tabii ki Arapların da bizim milletimizin ferasetine devlet kurma tecrübesine ve pratik zekasına ihtiyacı var. 2 sene onlar yürüttü. 1200 sene bu millet yürüttü bu İslamiyetin sancaktarlığını. Onun için bizler kendimizi mesul görelim. Sorumluluğumuzu bilelim. Benden ne olur demeyelim. Oğlumuzla kızımızla ilgilenmekten başlamak suretiyle çevremize de emri bil maruf ney'al münker. İyiye emretmek, kötülükten ne etmek. Bak her hafta sohbet yapıyor. Bu Lale Gül TV'de bu kadar fazla nasihatler yayınlanıyor Hoca Efendilerimizin. ehl Sünnet üzere. Olmadı internetten ve vs. Facebook'ları adresleri. Artık iletişim çağındayız. Sohbetler ayağınıza geliyor. Bir tuş kadar yakın. Parmağını basıyorsun, dinliyorsun. Dinlemek lazım, dinletmek lazım. Birbirine bir mesaj atmak lazım. Bir sohbeti... Facebook'ta paylaşılan bir şeyi hemen ona, kardeşim bak bu hususta sen de agah ol, uyanık ol diye. Şüullendirmek lazım. Allah o zaman belasını kaldırır, gazabını kaldırır. Yok bana ne lazım, benim cemaatim var, tarikatım var, şeyhım var, hocam var. Kıl beşi kurtar başı, otururum teheccüdüme, tamam. Yok öyle nane. Eğer iyiliği emretmezseniz, kötülükten ne yetmezseniz, وَاَدْعُواْ خِيَارُكُمْ فَلَا اُشْتَجَابُلُونَ Evliyanız dua etse duaları reddedilecek Rasulullah buyuruyor. Sallallahu teâlâ. Bu geçim derdinden geçelim. Bu dünya sarhoşluğundan ayılalım. Bu borç batağından yok kredim var, yok borcum var diyerek batılları desteklemeyi terk edelim. Dünya düzenin bozulur endişesiyle ebedi ahiretimizin düzenini bozmayalım. Şeriatın, Kur'an'ın ehkamın, sınırların içinde kalalım. Hatta aşmayalım. Sınırı taşmayalım. O zaman Allah Teala yardım edecek. Yoksa bu dünyacılık, bu maddecilik, bu menfaatçilik, a bak Filistin'e bomba yağıyor. Irak'ta öyle Elhurst'ten Müslümanlar cemaate gidemiyor, camide toplanamıyor. İran'da zaten ehl Sünnet yüzde yirmi kadar gariban perişan vaziyette. Camisi yok. Camide ehl Sünnet bir camide temas kılamıyor. Biz gittik bulamadık da aranda şurada burada. Bakın ehl Sünnet'in zavallı durumunu görüyor musunuz? Onun için biz bunda dünyacılığı terk edip Allah'a yönelirsek, Allah'ım biz senin dininin, İzzetini istiyoruz. Kendi izzetimizi, şerefimizi göz ardı ediyor. Senin dinin aziz olsun, davan yüce olsun, eli sünnet galip olsun, benim de bu çorbada bir tuzum olsun, bir sohbet dinleyerek, dinleterek olsun, bir çocuk yetiştirerek olsun, bir yurt açarak olsun. Çünkü eli sünnet dışı adamlar yurt açıyorlar, çoluk çocuk fakir ana babasını da gönderiyor, o yurtta efendim bir çorba içecek diye sıcak çorba için, yatak için o çocuğun kafasına... Kader yok, alın yazısı yok, şu yok, bu yok, mezhep yok diye Vehhabiliği, şiili işliyorlar. Maalesef Türkiye'de böyle çalışan yurtlar var. Allah köktedir diyenler yurt açıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Bu ehli sünnet nasıl aziz olacak? Bu millet nerede? Eğitim alacak. Ne garip, zavallı durumdayız ya. Ama bir yerinden başlamak lazım, bir ucundan tutmak lazım. Bir ucunu yakaladığımız zaman sonu gelecek inşallah. Allah yardım edecek Celle Celaluhu, bu işte bereket var, öbürlerinin sürüsü bereketsiz. Bizim üçümüz beşimiz bereketli olacak, koyun misali, tek doğuracağız, tam doğuracağız. Köpek misali, dokuz doğurup da helak olmayacağız inşallah. Biz bereketli bir ümmetiz, bereketli bir milletiz. Ama gözümüzün üzerine kül serptiler, şöyle bir gözümüzden külleri alsak, bir gözümüzü açsak, hakkı batılı göreceğiz. Hizmeti, hezimeti birbirinden ayıracağız. Bak 40 sene, 50 sene o FETÖ'ye hizmet diye o hezimete bu millet para verdi, yardım ettiler. Başımıza bomba olarak görüldü. Hiç ehli sünnet hassasiyetleri olsaydı bu dinler arası diyalog vesaire saçmalıkları bu kadar anlattık, dinlettik. Hiçbir iş adamları döndü mü? Dönmedi. Vazgeçti mi? Geçmedi. Çünkü hem orada maddi menfaatleri vardı hem de kendilerini tatmin ediyorlardı işte bunlar da Müslüman falan falan. Karısı kapalı, namaz kılıyorlar falan. Ne oldu ondan sonra? Pazartesi, perşembe oruç tutuyorlar. İman olmadıktan sonra, itikat ehli sünnete göre düzgün olmadıktan sonra sabaha kadar namaz kılsa ne yazar ya? Ne yazar? Onun için doğru kurumlar ve kuruluşlar, ehli sünnete göre itikat açlayan yurtlar açılmak suretiyle, gençlere hizmet edilmek suretiyle. İnşallah arada birkaç nesil zayi oldu ama Yeni bir nesil gelir de şu eli sünnet bir gençlik yetişir de Allah'ın dinini hakim ederler. Geçmiş büyüklerimizin, ecdadımızın ruhlarını şad ederler. Bu coğrafyada İslam'ı hakim ederler. Ondan sonra da dünya Müslümanlarına imdad ederler inşallah. Biz bunu istiyoruz. Başka da bir derdimiz, davamız, bir talebimiz, ricamız yok. Ancak dua bekliyoruz. Allah Teala cümlemize yardım eylesin. İstikametlerde daim eylesin. Gözden, nazardan, şerlerden muhafaza eylesin. Cümlemizi cennetle, cemalle müşerref eylesin. Rıza-i şerifle, lika ile şerifle, mesrur eylesin. Amin diyen dilleri nârı cahiminden azad eylesin. Çocuklarımızı hayırla ıslah eylesin, hidahat eylesin. Ve bu Alperenler ocağını da Muhsin abimizin iyi niyeti, ben şahidim, iyi niyeti bereketiyle payidar eylesin. Ve Birçok yurtlar açıp, eli Sünnet gençler yetiştirip, vatanla, milletine bağlı ocaklar açmaya muvaffak eylesin. Allah'ım gözden, nazardan, bütün şerlerden muhafaza eylesin. Eli Sünnet dairesinde ümmeti cem eylesin. Allah'ım Kudüs'ü bir an evvel halâs eylesin. Kudüs'ün halası için, bizlere de ne düşüyorsa o, o şuuru bize ilham eylesin allah Teala. Teâlâ. Fazl-ı Kerem'iyle bu zilletten sonra, çektiğimiz bunca korku, rezillikten sonra, Allah'ım izzetimizi, itibarımızı iade eylesin. İman ve ameli salihte muvaffak eylesin. Amin Allah'ım, amin Allah'ım, amin. Adımlarınıza haç ümre sevapları ihsan eyleyip, buradan dağılmadan cümlemizi mağfiret eylesin. Allah için geldik, Allah için konuştuk, Allah için dinledik. Kasımlığımız yok, kısımlığımız yok, menfaat ilişkimiz yok. Kimse kimseden bir şey istemedi. Sırf Allah rızası için sizlerle içtima ettik. Muhsin ağabeyin de ruhunu şahat etmek üzere. Filistin'deki dünkü iki şehidimiz, Ondan sonra bu Filistin davasında Yahudinin kurşunlarıyla, darbeleriyle şehit olan cümle Filistin-Gazze şehitlerinin ervahı için ee, kıymetli Muhsin abimiz ki o da ben inanıyorum ki FETÖ tarafından Türkiye'de kumpas kurmak isteyenlerin oyunlarını bozduğu için, birçok sırlarını, planlarını bildiği için ve taviz vermediği için onu önünde engel gördükleri için Muhsin abimiz de bu Allah davasının şehitlerinin başında gelir bize görev öyledir. O büyük şehitimizin de ruhu için buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin adama ve ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celalike, Ya Rabbi Alemin! Sen fazl-u kereminle Şahadetlerimizi, tevhidlerimizi, zikirlerimizi kabul eyle. Muhsin abimizin Filistin Gazze şehitlerimizin ve bu vatanında da için şehir olan cümle şu edamızın ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Ruhleri için el-Fântihâ.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 Göril mevzubu عليهم ve albalin. Amin. Sabah ve gece dejamın فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته